Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ımıza hamd olsun. Kitabın başına oturup kavadül hakaret dersine tekrar başlama fırsatını bize lütfetti. Rabbim devam sebat nasip etsin. Bundan sonra inşallah çarşamba akşamları bu akşamda kavadül hakaret derslerini youtube kanalımızdan dinleyebileceksiniz devam edeceğiz inşallah e, televizyon tabi yeni yayın dönemi ayarlıyorlar falan orada dönem başladıktan sonra onlar da bunları yayınlayacaklar yayınlayacaklar velakin lakin biz şimdiden dersimize başlamış olalım e, inşallah önümüzdeki haftada size yani şifa şerif dersi veya tergibi tergibi bunlarla alakalı veyahut mektubat işte bir hafta onu bir hafta onu dönüşümlü mü yaparız Bunlarla ilgili şeyi önümüzdeki hafta açıklarız. Ama inşallah çarşambaları e, akaid dersi olarak e, YouTube kanalımızdan herkese açık şekilde yani bütün dinlemek isteyenlere açık şekilde Allah'ım e, dersimize e, devam edebilmeyi bize nasip eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Mani'leri izah eylesin. Amin. Burada İmam Gazali Hazretleri'nin Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da manen çok kabul görmüş, en ziyade kabul gördüğü zuhuratta nakledilen bütün eserlerde zikredilen e, Kavadül Akadis'in bir eserini e, size ders olarak okuyorduk. Biz e, bir dersin sonuna geldik fakat orada kaldıydık. allah Teala'nın efali yani fiilleri bahsine gelmeden evvel sıfatlarıyla ilgili dersi yapıyorduk. allah Teala'nın Teala işte hayat sıfatı, ilim sıfatı, sem sıfatı, işitme yani basar sıfatı, görme, irade murad etme sıfatı ondan sonra kudret, gücü yetme sıfatı kelam, konuşma sıfatı olarak Ee, sıfatlarını saydı İmam Gıza Hazretleri. Hepsi hakkında derin malumatta verdik. Şehlerden de bir şeyler size izah etmiştim. Şimdi kelam sıfatıyla bu konu bitiyor. Efali ilahiyeye geçiyor. Bir daha derste inşallah Efali ilahiye. Yani Allah'ımızın fiilleri, e, yaptığı işler, sanatları e, bunlarla ilgili derse geçilecek. Fakat e, tabii ki e, saat vakit itibariyle kelam sıfatında bir bu ders kalmış idi. Şimdi onu bu akşam bitirelim inşallah kısa bir ders yapacağım ama o konuyu kapatıp Efali l bahsine de geçmemize faydası olacak. Tüm ve kâle rahmetullah, i̇mam Hazretleri buyurdu. Burada gerisinde tabi Hazreti Kur'an'ın bundan bir evvelki derse çok ilim vardı. Onu yani Gerisini takip etmek isteyenler dinlesinler. allah Teala'nın kelam sıfatının kadim olduğu, yüce zatıyla kaim olan, hezeli sıfatı olduğu, allah Teala'dan infisal ve iftirakı kabul etmediği, kabil olmadığı, yani ayrılma söz konusu olmaz. Çünkü allah Teala'nın sıfattan hiçbiri kendinden ayrılmaz. Hayat ayrılsa ölüm lazım gelir. İlim ayrılsa cehalet lazım gelir. İşitme ayrılsa sağırlık lazım gelir. Görme olmadığı bir zamanı düşünsen körlük lazım gelir. Ondan sonra. E, dolayısıyla kelam konuşma sıfatının olmadığını düşünmek e, efendim e, konuşamama e, efendim irade beyan edememe şeklinde e, bir noksanlık istizam eder gerektirir. Dolayısıyla bunlar e, allah Teala Hazretlerinin zatıyla kaim olan sıfatlardır. saatı kadimdir yani evveli yoktur ezeli de aynı manadadır. Keriye ne kadar gitsen yok olduğu hiçbir zaman düşünülemez. Hatta zaman zaman mefhumunun yok olduğu dönemler vardır. Çünkü zaman Allahu Teala hakkında geçmez ve cari değildir. Zaman güneş, ay, işte felekler yani gezegenler bu sistemin Allahu Teala tarafından yaratılmasıyla başlamış bir mefumdur çünkü artık orada saniye, dakika falan öyle başlamıştır. Allah Teala hakkında o da söz konusu değildir. Yani kadim e, evveli yok, evveli yok demek başı yok demek başlangıcı yok demek geriye ne kadar gitsen e, Allah Teala'nın zatının olmadığı bir dönem yani zaman bile değil çünkü zaman yok Allah Teala var mekan yokken Allah Teala var dolayısıyla e, al, ne kadar geri gitsen Allah Teala'nın zatının olmadığı bir dönem yok. Kadim bu demek. Bunda herkes müttefik. Müslümanım diyenin bunu inkar etmesi söz konusu değil. Zaten kadim olmasa hadis olması gerekir sonradan. Sonradan olan da ilah olamaz. Çünkü o sonradan olanı kim meydana getirdi sorusu akla gelir. Onun için ilah olan zatın yegane zat allah Teala'dır. İlah olan zatın kadim olmasını kabullenmek zaruri bir bilgidir. Yani olmazsa olmaz bir bir ilimdir. Çok derin düşünmeye e, ge, gereksinimi olmayan, Efendim bu delil melil getirmeye bir gerek yok. Çünkü neden? Her şeyi o yarattıysa, zamanı da o yarattıysa, mekanı da o yarattıysa, onu da hiçbir yaratan ol, olmadığına göre, o ezelidir, kadimdir, başlangıcı yoktur. Yani başlangıcı başlangıcı olmak demek. Sonradan olmak demektir. Onun da artık zelen zaman geçer. Mekana ba bağlantısı olması lazım gelir. E, bir yerde durması lazım gelir. Yani ihtiyaçlar e, zahir olur. E, muhtaçlıklar söz konusu olur. E, muhtaçlık söz konusu olan da ilah olamaz. Onun için allah Teala kadimdir. Zatı kadimdir. Yani ezelidir. Başlangıcı yoktur. Başı yoktur. Sıfatları da öyle. Sıfatları da öyle. Bu konu böyle uzun dersler yapıldı. Kaç ders oldu bu? 29 ders yapılmış. Bunun bazısı bir buçuk saatte süren oldu yani bilmiyorum iki saati de yani bir buçuk saat sürenler çok oldu. oldu. Ortalama bir saatlik derslerdir. Bunlar çok uzun da bir dersler değil. Sohbetler gibi de oradan oraya oradan oraya yani e, muhabbetli bir dersler değil. İlmi dersler olduğu için pek onu değiştirmedik yani. E, bu itibarla dinlenebilir, çok istifade edilir, itikadi konulardır, imanımız alakalıdır, imansız olmaz. Amelde kusur telafi edilir, ile e, istifarle, şefaatle, Allah Teala rahmetiyle tecellisiyle ile. Ama itikattaki bozukluk, e, bozukluğun telafişi yoktur, ahirette de e, kurtuluşu yoktur. E, dinden imandan çıkaracak şekilde ise ebedi cehennemden adam çıkamaz. E, dinden imandan çıkartmayacak, da eli sünnetten çıkaracak bir noktadaysa, mutezileninki gibi, e, o zaman da mutlaka cehenneme girmek, itikadının pisliği kadar yanmak e, söz konusudur, kaçınılmazdır. İmam Rabbani Azam beyanı An-ı Vecchil, sünnet itikadında olmayanlar cennete direkt girmeleri söz konusu değil. Çok büyük bir mesele bu yani. itikat dersleri e, çok önemli. Onun için bu dersler devam edecek. Kavadül Haka etmişse akide-i yaparız. ol bitti. İmam-ı Azam Ebû Hanife'den fıkıh dersi yaparız. Yani bu itikad dersleri devam edecek. En fazla küfür yapılması lazım. İnsanı kafir edecek sözler. Yani bunlar da onun devamın tevabiundendir. bu itibarla Allahü Teala'nın zatını, sıfatlarını şimdi zat ile ilgili eee sıfatlarla ilgili dersler bitiyor bugün. Bu önümüzdeki dersler ef'al-i fiillerle ilgili e, dersler e, başlayacaktır. E, Burada anlatılmak istenen allah Teala'nın zatı kadim olduğu gibi kelam sıfatı kadimdir. Allah-u Teala ile olan bir manadır. Ve e, Allah-u Teala'dan ayrılması, e, ayrılmasını düşünmek, ayrı olduğunu düşünmek e, veya işte kalplere ve varaklara, yapraklara intikalini düşünmek muhaldir. Yani ehl-i itikadına muhaliftir. Allah-u Teala'nın kelamı Mushafta Kur'an-ı Azimuşşan Mushafta yazılmıştır. İşte efendim dillerimizle okunmaktadır. Kalplerimizde hafızalarımızda, akıllarımızda mahfuzdur, ezberlenmiştir. Hafızlar işte tümünü bilen var. 10 ayet bilen var. 5 ayet bilen var. Neyse. Mahfuzdur. Yani ezberlenmeye müsaittir ve ezberlenmiştir. Ama bu Allah-u Teala'nın kelamının Allahü Teala'dan e, ayrılıp daha haşa e, infizal edip intikal edip a, o, o, onun zatından ayrılıp işte benim kalbime hulul etti, musafa nüfuz etti şeklinde haşa düşünlemez çünkü bu Allahü Teala'nın sıfatıdır. Ee, bu nasıl ki Allahü Teala'nın Bana hayat verdi, dirilik verdi. Ben de bir dirilik var. Allah Teala'nın bani hiyat mesile bana bir ilim verdi, sana bir bilgi verdi. Allah Teala'nın bildirmesiyle nasıl ki Allah Teala'nın herkesin bildiği Allah Teala'nın haydi haydi bildiğidir. Herkesin hayatı zaten Allah Teala'dan alınmadır, Onun yaratmasıyladır efendim. Herkesin gördüğünü Allah Teala haydi haydi görüyor, işittiğin zaten işittiriyor, zaten işitme yaratıyor, görmeye yaratıyor. Nasıl ki bizim hayatımız Ee, işitmemiz, görmemiz irademiz, kudretimiz bize verilen emanet sıfatlarla Allahü Teala sıfatları kendinden ayrılmamıştır, intikal etmemiştir. Zatıyla mevcut o sıfatlar onda duruyor. Bize dilediği kadar e, mahdut, sınırlı e, bir miktar vermiştir. Sınırlı, vakitli, öyle şimdi zamanı var, mesela işte ölene kadar hayatım var. E, bir de hayatın e, ve kudretin gücün sınırlı yani herkesin kaldıracağı yük belli ne kaç kaç kilo kaldırıyorsan mesela değil mi şimdi sana sınırsız bir şey vermemiş vakitli vermiş hayat bitti mi hepsi bitiyor adam öldüğüm hepsi birden gidiyor ruh gidince bu itibarla e, sıfatlar e, biz dedik bütün sıfatlar allah Teala'nın vermesi e, ama bize verdiği bu sıfatlarla allah Teala'nın nasıl ki e, sıfatları zatıyla kaim olan kadim olan sıfatları ondan ayrılmıyor haşa ondan parça kopmuyor haşa ondan yani onun malumatından eksilerek sana bana ilim gelmiyor onu hayatından bir miktar efendim noksanlaşmakla haşa kella sana bana gelen hayat öyle değil değil mi şimdi dolayısıyla e, kelam da böyledir yani 104 kitapta böyledir sahifeler sonuf böyledir Hz. Kur'an böyledir Bizim ezberimizde olması, musaflara yazılmış olması, dillerimizde kıraat olunması, allah Teala kelaf sıfatından bir ayrılma, bir kopma, bize e, bir intikal etme gibi bir şey söz konusu değildir. E bunu geçen dersin yani özeti budur. Ona e, tefriğen, bu bunu şimdi beyan ediyor. Kaldığımız yer burası. E, tabii geçen dersi dinleyenler yani e, şeyde son ders olarak yani bundan evvel son ders olarak Ee, orada daha çok ilim konuşulmuştur mutlaka ki Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Semih'a işitti neyi kelam allah Teala allah Teala kelamını işitti şimdi allah Teala Teala'nın kelam sıfatını konuşuyoruz ya bu son kelam sıfatında bitiyor bu konu kelam sıfatı yani konuşma e, Türkçesi bu kelam sıfatını e, Musa Aleyhisselam işitti işitti mi işitti şimdi bunu nereden anlıyoruz vekellem Allah Musa teklima. Nisa suresi 164. ayet-i kerimesinde eee burada özel bir vasıf Musa aleyhisselama eee verilmiş. Zaten kelimullah Allah ile mükalemede bulunan bir peygamber olarak eee Musa aleyhisselama Neciyullah da deniyor bazı şeylerde. rivayetlerde. Yani münacatta bulunmuş. Allah Teala'nın kelamını işitmiş. Şimdi allah Teala'nın kelamını e, Musa Aleyhisselam işitti mi? İşitti çünkü Allah Musa ile konuştu, buyuruyor ayet-i kerimede. Konuştuğu buyurduktan sonra da teklima yani mastar dediğimiz mefhulü mutlak getiriyor. Yani e, tam bir mükaleme ile buyuruyor. Burada da e, neyi kaldırıyor? Yani e, mecaz olma e, mecaz olduğunu düşünme ihtimalini kaldırıyor. Çünkü yani Allah Musa Aleyhisselam ile konuştu da Şimdi ne farkı var Diğerlerine gönderdiği vahiyden Bütün peygamberlerle o zaman konuştu Her peygambere Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Vahiy gönderdi Mesela Musa Aleyhisselam ile burada fark ne Teklima Hususi bir kelam ile Yani Gerçek manada bir tekellümde Bulundu diyor O mecazı kaldırıyor yani diğer Çünkü peygamberlerle de Kelamı var ama Cibril vasasıyla var. kalbine ilka vasasıyla var. İşte eee ayet-i kerime buyuruyor ya. "Mekanem libesharin yekellemullah illahiyen emrah izni ma yani Allah bir beşerle konuşması vuku bulmaz. Ancak e, vahiy yoluyla ya da e, yani işte o kalbine ilka Yahut bir Rasul gönderir. İşte Cebrail aleyhisselam Allah ile peygamberler arasında sefir, elçi. Ondan sonra emmi ve rahi cevap yahut perde arkasından buyuruyor. Yani işte perde arkasından e, kelamına e, delalet eden şeyler işittirir. Direkt kelam işittirmez. Bu suretlerle konuşur. eşini şimdi Musa aleyhisselamla konuştuğu diğerlerinden farkı var mı? Var. Nereden anlıyorsun onu? Teklima diyor. fiil-i mu i mutlak getirerek gerçek bir kelam olduğuna efendim delalet ediyor bu ayet kerime. Peki Allah'ın kelamını işitti Musa Aleyhisselam. Biliyorsunuz kıssa uzun, biz burada kıssa tefsir dersinde değiliz. Onu çok sohbetlerde Efendi Hazretimiz defaatle anlatmış. İşte diğer o de anlatıyorlar, kitaplarda okumuşsunuz, Kur'an meallerinde de geçiyor. Yani meal bile okuyanda da Kuran-ı de var. İşte ağaçtan nida geldi ya ilk gelen Musa Aleyhisselam'a. Medyene e, gitmişti. 10 sene şu an, şu an yanında kaldı. Kızıyla evlendi. Ondan sonra e, yeniden annesini görmek üzere Mısır'a gizli gizli e, dönerken yolda efendim Ee, tur e, bulunduğu vadide ondan sonra e, Mukaddes Vadide Tuvadiye'de geçiyor. Ee, allah Teala'nın kelamını işitti. Bir ağaçtan o hava karlıydı kuştu, tipiydi e, koyunları e, dağıldı hanımı da hamileydi doğum sanatçıdan tutuldu. Çok büyük bir telaş yaşadı. O arada e, anese min tur, tur Tur Dağı'nın e, efendim sağ canibinden başka atte var ve Nadeen amcam canibi Turleyman'ı. Ondan sonra sağ tarafından eee efendim o oradan beliren bir ışık, ateş gördü. Onu ateş san etti. Sadece nurdu o ama çok uzaktan ona işte yanaştı, yanaştı, yanaştı. Belki orada ateşi yakan birini bulurum, yol sorarım, yolunu kaybetti ya da işte orada eee efendim ateş ısınırım veya işte kendi ısınması yetmez ki hanımı donuyor doğum yapıyor ondan sonra 13'ün ona da ateş getirmesi lazım ee, Bu kuran şu anda bu kısa e, 3-4 defa e, zikrediliyor değişik üsluplar ile beyan ediliyor ve o noktaya geldiğinde baktı ki e, o ağaç yarı belinden yukarı nur, nur yanıyor ama mesela çat yok çıt yok yani ateş değil o Tabu uzaktan ateş gibi zannediyor. Ben inyanes tüne ara. Ben ateş gördüm diyor esasen. Fark ettim diyor. Fakat o tabi hanımına diyor biraz müsaade bana sen burada bekle seni bir daha getir götür yapmayayım. Yerinde dur. Ben gideyim geleyim. Sana yani bir ateş getirir mi sınırsın veya bir yol soracak adam buluruz. Rehber olur bize. Delil olur. Bakıyor efendim ağaca yaklaştıkça yaklaştıkça yaklaştıkça. Ondan sonra. Ee, allah Teala'nın oradan ağaçtan nidası geliyor. allah Teala buyuruyor, ağaç, ağaçtan duyuruyor. Şimdi e, tabii Mutezile, sapık Mutezile fırkası burada batıl bir görüş ortaya atarak ağacın sesini işitti diyor. Ya ağacın sesini işitme olur mu? İnni diyor. İn... Allah diyor. Ben Allah'ım diyor. Ağaç nasıl ben Allah'ım der. İnni en Rabbü keşi ben sen Rabbinim diyor. Yani bu... bu... Yaş işte Allah'ın kelamı işitilmez falan şeyine nasıl ki onlar cennette allah Teala görülmez diye de e hezeyanları var. Ruhiyetullahi Allah'ın görülmesinde inkar ettikleri gibi haşa. Yani cennette, cennette görülebileceğini de inkar ettikleri gibi kelamının da işitilemeyeceğini iddia ettiklerinden dolayı e mutezile ağacın sesi diyorlar. Halbuki e işte bu ayette onun için Allah'ın müsa'yla allah konuştu. Teklima iman demek tam bir kelam, hakiki bir kelam. Yani burada mecaz yok burada yani ağaç falan. allah Teala buyurdu, ağaçtan duyurdu. Efendi Hazretleri'nin tabiri böyleydi. Yani ağaç mikrofon görevi gördü. Yani bir mikrofonla konuştuğu zaman bir insan, e, diyelim ki Mevla hakkında bu haşa düşünülmez ama mikrofon onun sesini Ne yapıyor? Uzaklara ulaştırıyor. Ama mikrofon konuşmuyor. Yani mutezilenin batıl görüşüne göre mikrofon konuşuyor. Mikrofon konuşuyor. Tabi onu da Allah konuşturuyor diyorlar. O ayrı bir şey. şey. Ama şimdi burada mikrofon konuşmuyor. Konuşan Allah-u Teala'nın zatıdır. Ağaç ulaştırma vasıfesi görüyor. Ulaştırma vasıtası. Anladın mı? Mesele bu. E, el görüşü bu. Bu itibarla e, peki allah Teala Teala'nın kelamını işitti. Şimdi nasıl işitti? Burada mahturid ile eşari arasında bir fark çıkıyor. Eşari mezebinin cumhuru gerçi bu Esak El-İsferaini o da eşaire imamlarındandır. O mahturid ile aynı görüşte bu konuda. Fakat cumhuru eşaire eşarilerin cumhuruna e, göre i̇mam Gazali de onlardandır. E, diyor ki min gayru savtin Musa Aleyhisselam ses işitmedi. Sessiz. Vela harfin harfsiz. Yani harf de duymadı, ses de duymadı. Peki Allah'ın kelamını duydu mu? Duydu. Nasıl duydu ya? Ses yok, harf yok. Kelamı işitti. Bu nasıl oluyor? İşte ne güzel bir misal veriyor. Çok kolay anlaşılıyor o zaman. كَمَا يَرَلْ اَبْرَارُ زَاتَ ebrar kullar yani en iyi kullar karıncaya bile eziyet etmeyen takva sahibi işte Kur'an'da çok geç ebrar innel ebrar alefi inahim işte iyi kullar cennetlerde falan ebrar yani cennete giren bahtiyar kullar Allah Teala zatını görecek mi görecek peki Allah'ın zatını göreceğimize inanıyoruz Kur'an'da bunu söylüyor vücudun yevmeydin na zorah ila rabbiya na Bir takım yüzler Rabbinin cemaline bakacak diyor Raudet Kermes'inde. Hadis-i şerifte innekum setereyene rabbekum. Muhakkak siz Rabbinizi yakında yani cennete girince göreceksiniz buyuruyor sahbesine, müminlere hitaben. E Allah'ın zatı görü Peki görülen de ne lazım? Görülenin efendim görüldüğü bir cihet lazım, taraf lazım. Görülenin cevher olması lazım, araz olması lazım. Misal yani şu andaki dünya görüşüne baktığımız zaman e, çok uzak olmaması lazım, çok yakın olmaması lazım değil mi? İnsan kendi gözünü göremiyor <gülüyor> yakındığından dolayı. Bir mesafeden sonra uzakta olanı da o kadar uzakta olanı da göremiyor. Artık o zaman gözlük icap ediyor veya gözlüğünde görmediği yer var, türbün icap ediyor, teleskop icap ediyor değil mi? Çıplak göz görmüyor ama yarın cennette Allah-u Teala'nın cemalin mümin kulları dostlar görecek mi? Görecek. Peki Allah-u Teala bir cihette mi olacak haşa? Bir tarafta bir yönde mi olacak? Altı yönden birinde mi olacak? Haşa. Allah cihetten münezzeh. Mekanda mı olacak? Haşa. Mekanda münezzeh. Peki min gayri cevherin ve la aradığın. Dünyada şimdi görülmek için bir şeyin cevher ve araz olması lazım. Sen şimdi gerçi ruh içinde cevher deniyor. Ruhla ilgili çok acayip işler var. Yani ruh giriyor çıkıyor. Görüyor musun? Çünkü bizim bildiğimiz manada cevher ve araz olmadığından tahta değil, efendim, ne bileyim et değil, kemik değil uykuda çıkıyor, uyanırken giriyor yanındaki senin uyandığını görse ruhun girerken senin uyandığını görüyor ama ruhun girdiğini görmüyor. Anladın mı? Yani cevher ve araz olması lazım görülmek için bir şey. Öğlenin ruhu çıkıyor yanında duranlar adamın öldüğünü görüyor bir şeyin çıktığını görmüyor. Çünkü görülmesi için cevher ve araz olması lazım. Cevher kendi başına duran e, diyelim işte vardır. Araz işte renkler gibi, tatlar gibi bilmem ne. E, kendi tadın kendisi bana bir ekşi göster dediğimse şey, illa işte ya turşu diyeceksin diye şey, acı bana bir acı göster. Bana acı gösteremezsin. Ya acı biberde göstereceksin ya bilmem efendim başka bir mahlukta göstereceksin. Onlar aras, kokular işte efendim, değil mi? Tatlar, renkler kendi başına duramazlar, bir şeyle kayma olurlar. kendi başına duranlar işte e, ne bileyim tahta, to toprak, taş efendim, insan mesela ya bunu görüyorsun. E şimdi bizim anladığımız manabizler. Şey. Cini göremiyorsun meleği göremiyorsun değil mi? Çünkü e, görmenin, görülmenin şartları var. Dünya alemindeki şeyleri konuşuyoruz. E şimdi allah Teala cennete görecek mi? Görecek. Muhtizliğe konuşmuyoruz bunu. Çünkü muhtizliğe konuşursak Allah cennete de görülmeyecek diyor. Ona konuşmuyoruz. Ama biz eli sünnet olarak Allah-u Teala'nın cennete görüleceğini ayet ve hadiste sabit olduğundan dolayı. inanıyoruz. inanıyoruz İşte onu öyle anla diyor. Nasıl ki diyor allah Teala'nın zatını, dostları görecek mi? Görecek. Ama allah Teala bir cihette olacak mı? Haşa. Fe, ne diyor? Eee Yaraül mü'minûne bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misâli. Bedül-e-mâli kasidesinde, Ehl-i Şünet hakaidinin metinlerinde, zaten bütün hakaid metinlerinde var. Cennette Allah-u Teala'yı görenler onu kavrayabilecek mi, hata edebilecek mi? Edemez. Misal ver, verebilir mi? Veremez. E bir şeye benzetebilirler mi? Benzetemez. Ondan sonra bir keyfiyet, bir şekil var mı? Yok. Anlatılacak bir şey değil, görecek. O zevki, o tecelliyi yaşayacak. Dünyada öyle bir şey hiç tatmamış. Cennette de öyle bir nimet daha tatmamış. Bütün cefe ensevnen ne'imeyze arav cennetin nimetlerini bile unutacaklar ki cennetin yani bir hurisinin başörtüsü, bir bilezik yani hadis-i şeriflerde anlatıldığına göre güneş sönüyor, ay sönüyor, güneş sönüyor. Bir başörtüsü sarkıtılsa cennetin, güneş sönüyor. O kadar nimetler kendisi o başörtünün sahibi ne kadar güzel falan. E bunların hepsini unutuyor. Neden? Çok daha büyük bir zevk E, idrak ediyor, yaşıyor, yaşanır o. Yaşanır. Ama anlat anlatılmıyor. Şekil var mı, şekil veremiyor. Misal var mı, misal veremiyor. Yani ahiretteki görme bu şekilde hadisler e, muvaciyesinde anlatılıyor. İşte diyor e, nasıl ki e, peki allah Teala cevherlikten münezzeh arazlıktan münezzeh haşa ve kella peki allah Teala bir cihette olmadığı halde E, cevher olmadığı halde, araz olmadığı halde, efendim e, idrak edilebilir olmadığı halde e, te temsil edilebilir teşbih edilebilir, bir şeye bir medya halde, neyse yok peki görülebiliyor mu? görülüyor işte diyor Allah'ın kelamı da öyle duyulabiliyor mu? duyulabiliyor harfe ses sese var mı? harfe sese öyle yok diyor harfsiz, sessiz görülüyor e, işitti diyor Musa Aleyhisselam kelamını işitti Ama harf ses duymadı diyor. Bu e nasıl olur harfsiz sessiz? Neyi işitti? allah Teala onda zaruri bir ilim yarattı diyor. Eş'ari uleması. Yani zaruri demek e bir şey düşünmeye lüzum kalmadan, delile bakmaya lüzum kalmadan, bu nedir ne değildir hesap kitap yapmadan. Kendini bilmen gibi. Sen şimdi kendi varlığını biliyor musun? Biliyorsun. Kendi var olduğunu bilirken sana birinin sen varsın demesine lüzum hissediyor musun? Hissetmiyorsun. İlmi zaruri denir buna. İlmi zaruri e, bilinmesi için bir şeye rüzgün yok. Doğal. E, kendiliğinden fıtri yani kendiliğinden gelişen bir bilgi. Kendiliğinden bir bilgi gelişiyor. O bilgiyle Musa anladı ki bu Allah'ın kelamıdır. Tamam mı? Bu e, efendim şekil var mı şekil yok. Sınır var mı sınır yok. Efendim Harf var mı? Harf yok. Ses var mı? Ses yok. Bu e, allah Teala Musa Aleyhisselam'ın içinde bir ilim bir bilgi yarattı ki allah Teala bana buyuruyor. Ne buyuruyor bana? İnni allahu Rabbul alemin işte alemden rabbil Allah benim ayakkabılarını çıkart İnneke bil vadi'l mukaddas tuva ben sen mukaddas tuva vadisindesin ve en ahtart küfeste muallima ben seni seçtim peygamber yaptım şu andan sonra sen peygamberimsin işte ben sana ne vahiy önlüyorsa dikkatli dinle ya Musa eee böyle devam ediyor işte inne lillahi ve illa. Fa budni vakim salat elezikli namazı benim zikrim için kul ancak bana ibadet et benden başka ilah ve Bunları kendi içinde bu kelamu Hissetti duydu duydu Duydu mu duydu e, Harf ses var mı yok e, Harf ses, sesi bir şey duyulabilir mi Peki Bir yönde bir tarafta bir cihette Olmayan bir şey Cevher olmayan Araz olmayan bir şey Görülebilir mi Bunu anlarsan bunu anlarsın diyor Görülebilir nasıl e, allah Teala cihette görülecek mi Görülecek allah Teala bir mekanda mı olacak Haşa cihette mi olacak haşa E, araz mı cevherim arazamı e, tebarruz edecek bir cevher ve araz kılığında mı görünecek aşağı? Ama görünecek diyorsun. Misal verilebilecek mi? Yok. Şekil verebilecek mi? Yok. Anlatılabilecek mi? Anlatalım. E onu anladın mı diyor? Onu kabul ediyor herkes. Madem diyor onu kabul ediyorsun, bunu da kabul et ki diyor. Musa aleyhisselam Allah'ın kelamını işitti ama harf ve sese ihtiyaç duymadı. Allah Teala onun içinde E, aklında kalbinde zaruri bir ilim yani kendini bilmesi gibi doğal bir bilgi kalketti o da o sayede Allah Teala'nın buyurduklarını duymuş oldu duymuş oldu şimdi Allah Teala mevcut mudur mevcuttur hakiki varlık sahibi odur peki diğer biz de var mıyız varız biz de mevcutuz mevcudat diyoruz biz de mevcutuz peki Allah Teala vardır diğer varlıklara benzemez Allah Teala malum mudur yani bilinebilir mi isimleriyle sıfatlarıyla bilinebilir tabi. Peki biz de malum muyuz? Bizim de malumatımız var mı? Bildiklerimiz var. allah Teala malumdur ama diğer malumata benzer mi? Benzemez. Onun için işitmesi diğer işitmelere benzemez. Görmesi diğer görmelere benzemez. Hayatı diğer canlıların diriliğine benzemez. Öyle mi? E bunu hepimiz kabul ettiğimiz konular. O zaman kelamı da sıfatıdır, konuşma sıfatıdır. bizim kelamlarımıza benzer mi? Çünkü biz harf ve sese muhtacız konuşmakta ve konuştuğumuzun duyulması da harf ve sese muhtaç. Yani benim ağzımda harf ses çıkmazsa sen benim e, kelamı işitemezsin. Ancak manevi şey ayrıdır. Evliya Allah böyle oturmuşlar. Bir saat müritleri de beklemişler. Mübarekler ne konuşacaklar ne diyecek hiçbir şey konuşmamışlar. Kalkarken de ayrılırken de demişler ne kadar çok konuştuk demişler. Bu sefer müritler afallamış kalmışlar. Ne kadar uzun konuştuk demişler. Ha. Şimdi manevi kelam e, olur. E, hal ehlinin kel, e, kelamı kal ehlinden çenesiyle konuşanlardan daha etkilidir. Sımartıvendi Hazretleri gibi zatlar böyle tururlar, o huzurda durmaz. Siz, siz benim 80 senelik anlattığımdan çok daha fazla etkilenirsiniz. Ben burada harflen seslen, lütfat parçalıyorum, ibare patlatıyorum. E, ama o bir manevi bir kelamdır, bir anlayıştır. Sana o, o his gelir. O feyiz gelir, o bereket gelir, benim 80 senelik konuşmamdan daha çok etki gelir, hidayet gelir. Bu Onu konuşmuyoruz burada. Ama be, benim şu anda anlattığım şeyleri ben burada otursaydım, böyle kitaba baksaydım, siz de önümde otursa, böyle YouTube'un karşısında dursaydınız, benden harf ses çıkmasa siz bu kelamı işitir miydiniz? Bu bize mahsus bir şey, mahluklara, yaratılmışlara ait bir şey. Şimdi o zaman Allah Teala'nın kelamı var mı var? E benim kelamıma benzer mi abi? Neyse kemisttiçi Allah'ın misti yok diyorsun. Velil-i'l mesela'ül ale en üstün sıfatlar Allah'a aittir diyorsun. E benim senin sıfatında seninle benim sıfatımı konuşurken harf olmadan, ses olmadan o konuşamaz. Ben de konuştuğunu konuşuyorsa da ben duyamam. Deniyorsa bunu Allah Teala'da nasıl diyeceğiz yani? Çünkü neden? En üstün sıfat ona aitse nasıl benim sıfatımlar müşterek olup da aynı şeye muhtaç olur? Harfe sese muhtaç olur. Öbür sıfatları anlayanın bunu anlaması zor değil ama bu tabii biraz Allah can kelamını işitti, haz da sesle duymadı. Duymadan işitti. E işte aynı şeyleri diğerlerine bak. Diğer sıfatlarda da uygulan. En üstün sıfatlar Allah'a aittir. Allah Teala mevcuttur, diğer varlıklara benzemez. Allah Teala malumdur, diğer malumatlara benzemez. Allah Teala işiticidir, diğer işitenlere benzemez. Allah Teala görücüdür, diğer gö görenlere benzemez. Allah Teala kudret sahibidir, diğer gücü olanlara benzemez. E benzer mi yani şimdi? Hangi şeyi benziyor? E sen şimdi kudret, bir gücünü kullan bakayım. Efendim şuradan şunu kaldır bakayım, indir bakayım, bilmem ne. Kaç kilo kaldırıyorsun gücüne göre? İşte efendim harter kaldır, bilmem ne yapıyorlar ya. Eşleverdi, i̇şte ağırlık kaldırıyorlar, dünya şampiyonu oluyor, Türkiye şampiyonu oluyor bilmem ne kilosuna göre. Ya Allah Teala'nın gücü neye yeter? Neye etmez? Böyle Allah'ın kadir Peki Allah Teala daha ortadan kaldırırken sen bir şey görüyor musun? Ortada. Yok. Allah Teala bir şeyi indirirken adamın kafasına taş yağdırırken efendim bir şey görüyor musun? Orada bir kudretin eserini. Ama insanda görmen lazım. Ben şimdi bunu buradan kaldırırsan. E gidiyorsun onu tutuyorsun, tutuyorsun kaldırıyorsun. E bunu orada temas, temas etmeden sen onu oradan kaldıramıyorsun. Öyle mi? E allah Teala'da böyle bir şey var mı? Bir şeyi bir yerden kaldır, kaldıracağı zaman, kayayı oradan yuvarlayacağı zaman orada bir temas görüyor musun? O kayaya oradan bir şeyin uzandığını, değdiğini, yuvarladığını görüyor musun? Görmüyorsun. Koca kaya kalkıyor yolun ortasına, iniyor aşağı. E burada şunu demek istiyorum. Nasıl ki Allah'ın gücünü, kudretini düşünürken... Senin benim sıfatlarım gibi mi? Ben de bir şey güç kullandığım zaman ama o gücü kullanırken mutlaka benim kullandığımı görüyorsun. Görmediğin noktada o güç oraya, o kudret oraya yansımıyor. Buradan bunu böyle tutup da bunu ben kaldırmadığım zaman bu ne olmuyor? Buradan bu gücü kullanmadığım zaman burada kağıdı bile kaldıramazsın. İlla burada şartlar var. İşte burada da kelamda da harfe ses şartı var insanlarda. Gücünde de şu şunu şuna kaldırmakta da temas şartı var. Şuradan elini kaldırma şartı var. Değil mi? Bir şeyi öğrenmen için bilmen için okuma şartım var, dinleme şartım var, görme şartım var, işitme şartım var. Sebepler olmadan nerede bir şey bilebiliyor musun Bilemiyorsun. Allahü allah Teala da sebep lazım mı? ilmi için lazım değil. Ya konuşması için de harf ses lazım değil yani bu kadar mı? Bunu söylüyor. Kelam sıfatını işitti. Yalnız şöyle bir şey Efendi Hazreti çok söylerdi. Şu anda burada önümde bunu görmedimse de. Yani bu kitaplarda görmedim ama bu çok e, güzel anlatılması açısından. E, Musa Aleyhisselam o hissettiği kelamın, işittiği kelamın e, Allah kelamı olduğunu nereden anladı? Nereden anladı? Zaten şimdi ben burada yarım saattir konuşuyorum. Benim bu konuştuğumu, e, konuştuğumu sen nerenle duyuyorsun? Kulağınla duyuyorsun. Şimdi senin kulağın duymasa, tıkatlı olsa yani veyahut hasta olsa, arızalı olsa e, anın duyabilir mi? Kafan, ayağın anladın mı? Kulağınla duyuyorsun. Onun için işte adama diyorlar ya bazılarına kulağınla dinle falan diyorlar işte bilmem ne. Sen nerenle dinliyorsun diyorlar. Mesela bu laflar Türkçe'de kullanılıyor. Şimdi kulağınla e, Kulağın tıkalı olsa veya arızalı olsa, hasta olsa duymuyorsun. Çünkü kulak da bir kemiktir. Deriden, etten, kemikten müteşekkildir ama e, vücudunda bu kadar kemik var, et var, deri var. Hiçbir yer duymuyor. Duyma hasesi sadece kulağa verilmiş. Musa selam Allah'ın kelamını e, neresiyle işitti? Musa selam Allahu Teala'nın kelamını neresiyle işitti? Kulağıyla işitmedi işte. kulağıyla işitse bir cihete münhasır bir yönden gelmesi gerekiyor. Bütün cüzleri kulak oldu. Yani bedenindeki bütün hücreler cüz deyince şimdi, şimdi Türkçe'de hücre söyleniyor. Vücudundaki bütün hücreleri kulak oldu. Yani her hücresine, hücre biliyorsunuz en küçük yani bir birim bedenindeki her hücrenin içine işledi. Oradan anladı zaten bu Allah kelamıdır. Neden? Başka birinin dağdan yansıma olsa, aksisa sada olsa, başka biri uzaktan bağırıyor olsa falan öyle yapacak, böyle yapacak, kulak verecek. Anladın mı? Burada harf ses devrede yok. Cihet devrede yok. Dolayısıyla her cücü işte ilmi zaruri bu demek. Kendi kendine birden anlıyor ki bu Allah'ın kelamıdır. Hiçbirinin demesine üzüm yok. Neden? E bütün hücreleri kulak olmuş, her tarafı duyuyor. Şimdi allah Teala cennette görülecek. Aynı mesele orada geçerli. Efendi Hazretleri onu çok söylerdi. İnsanlar cenneti allah Teala'yı nereleriyle görecekler? Neresiyle görecek? Hangi uzvuyla görecek? Gözüyle görmeyecek. Dikkat et. Gözüyle görmeyecek. Bütün cüzler, yani insan bedenindeki bütün parçalar e, göz olacak. Bütün hücreler allah Teala'nın cemalini, müşahede, zevkini tatacak, Yani hissedecek, idrak edecek. İdrak edecek derken Yani anlatılır, anlaşılır, keyfiyet var anlamında konuşmuyorum. Fark edecek, hissedecek diyelim. Heh. Dolayısıyla bu buralarda e, konuşmak zor konular buralar. Buralarda kelimelerini çok dikkatli kullanacaksın. Mevla Teala'nın zatının sıfatlarından bahsediyorsun. Yani her kelam, her kelime uymaz. Yani bazen Arapça kelimeye uyuyor, tercümesi bile caiz olmayan durumlar var biliyorsunuz sıfatıyla ilahiyede. Türkçe'ye veya İngilizce tercemesi, çevirisi bile caiz olmayan değil mi? Yet sıfatı gibi, vecih sıfatı gibi tercihmesi caiz değil. Yani onun için dikkatli konuşuyorum. Siz de dikkatli dinlediğinizi ve anladığınızı düşünüyorum. Burada Maturidi Hazretleri, yani Maturidinin görüşünde şöyle bir e, fark var. E, o da diyor ki Musa Aleyhisselam e, allah Teala'nın kadim olan kelam sıfatını işitmedi. Epeki peki Allah kelam buyurdu diyor. tam buyurdu. Sema kelamen daallen ala kelami. Musa aleyhisselam efendim Allah-u Teala'nın e, kelamına e, delalet eden e, bir ses işitti diyor. Ebu Mansur-u Maturidi Tevlat Ehli-i Sünne için tefsirinde de söylüyor. Sema savten ses işitti. Peki allah Teala Sesten münezzeh, e şimdi Allah-u Teala'nın sesi demedik ki haşa dikkat et. Bir ses duydu diyor ağaçtan. Eş'ari ses duymadı diyor. Allah'ın direkt kelamı kadim yani kadim olan kelam sıfatını işitti diyor. matur Hazretleri de diyor ki ses işitti ama o ses Allah'ın kelamına delalet eden sesi işitti. Şimdi ben ayet okuyorum Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kur'an'ın ilk ayeti Besmele'yi müstakilat saymazsan Fatiha'nın başındaki seni Elhamdülillah Rabbül Alem İlk ayet derken iniş bakımından Demek istemedim yazılış bakımından İlk ayet mesela ikra bismi rabbike Orada da ihtilaflar varsa da Anladın mı Kur'an'ı açtığın zaman Mushafı değil Elhamdülillah Rabbül Alem Ben bunu neyle okudum Harf sesle Sen işittin mi şimdi bunu Harf sesle okuduğum için işitti. Harf ve sessiz böyle düşünseydim duyabilir miydin? Duyamazdım. Ben de kıraat etmiş olamazdım. Ben sessiz kıraat etseydim. Kendi kulağım duyaseydim. Sen karşıdan duyabilir miydin? Duyamaz. Şimdi ben Allah'ın kelamını mı okudum? Elhamdülillah Rabbil mi deyince ben ne okudum şimdi? Kur'an okudum. Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Kelamıdır. El Kur'an kelamı Allah'ı mahluk Allah'ın kelamıdır. Peki ben şimdi Elhamdülillah Rabbül deyince Allah'ın kelamını okudun mu okudun? Neyle okudun? Harfle sesle okudun. Sen işittin mi şimdi benim bu okuduğum kelamı? Allah'ın kelamını işittin mi? Şimdi ben okudum ya Elhamdülillah Rabbül Alem. İşittim. Ne işittin sesini? Ses işittin. E sen Allah'ın kelamını öz zatıyla kaim olan manayı mı işittin? Değil. Allah'ın öz zatındaki kelam sıfatına delalet eden delalet eden, onu ifade eden, onu beyan eden bir ses işittin. Anladın mı şimdi? Ha, İmam Maturli Hazretleri de buyur ki Musa Aleyhisselam ses işitti, Allah'ın kelamını işitti. Ondan sonra e, bir ses işitti ama Allah'ın kelamı öz zatına ait kadim sıfatı olan kelam sıfatını işitmedi. Ya çünkü kelam sıfatı sesten harften münezzeh. Allah'ın sıfatı zatıyla kaim. Harf ve ses hadis sonradan olan şeyler. Sonradan olan hiçbir şey Allah'ın kadim olan zatıyla kaim olamaz. Allah'ın Teala'nın zatı da kadim, sıfatları da kadim, ezeli. E ben burada şimdi dakikası saniyesi belli. Dünya kurulduğundan bilmem ne kadar sonra, Allah'ın alemleri ne kadar sonra ben şimdi söylüyorum bunu. Şimdi bunu bu, bu harf ve ses nasıl Allah'ın zatıyla kaim olur? Onun için ben ne okuyorum? Allah-u Teala'nın kelamına delalet eden. Efendim, okuyorum. sen neyi duyuyorsun ses duyuyorsun çünkü ben harfle sesle okuyorum sen de harfle sesle okuyorsun allah Teala'nın kelam sıfatına delalet eden ayet e, duymuş oluyorsun neden harf ve ses kalıbında olduğu için ha e, e, Maturidi tarafı da bunu söylüyor peki o zaman adama sorarlar derler ki niye Allah-u Teala'nın konuştu buyuruyor o zaman e, Kur'an'ı dinleyen herkes e, Allah'ın kelamını duymuş oluyor Veya diğer peygamberlerden Musa selam'ın kelimullah olmak, Allah'ın mükâleme buyurduğu zat olma sıfatını neye göre iktisap etmiş, istikak etmiş? Çünkü ne farkı var? Her peygamber revayı gelmiş. Ha, farkı şudur diyor İmam matur Hazretler. Ve khusra bi kevri kelime Allah li min gayr ve kitabin ve la melekin. Burada harf ve ses yok da, Harf ve ses duymadığından kelamı nefsi öz zatıyla ilgili kelamı e, işitti e, manasından dolayı ihtisas etmiyor. Ya neden dolayı diğer peygamberlerden farkı çıktı? Diğer peygamberler ya kitap vasıtasıyla yani yazı çünkü Musa aleyhisselam neyle geldi? Tevrat. Levhalarla geldi yani yazılı geldi. Orada, orada Allah'ın kelamını işittiği nokta. Özel bir mükaleme turdağında ilk vahi gelende ağaçtan gelen nidada anladın mı? Sonra Tevrat bir milyon ayet. Tevrat neyle geldi? Tevratın tümünü Musa falan bu şekilde mi kelam sıfatıyla Allah özel mi ona mükaleme ederek gönderdi? Hayır. Levhalarda geldi. Levhalarda ve كتبنا له في الألواح من كل şey. Tuvs ve كتبنا fil في Mümkün şey yani levhalarda her şeyin tafsilatını yazdık diyor. Levhalarda yazdık diyor. Yani yazılı geldi ha. Şimdi eee Davud ya bu nasıl geldi? Anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve yazılı gelmedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an neyle geldi? Melek gel. Ha Miraç gecesi bazı ayetler ve Zu'an'ın bir kısmı vellezî sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe söylese kehit. Âmenna gibi. Ee, birkaç ayet müstesna Onu Mevla'dan direkt aldığı Musa'nın durumu gibi. Bir de Musa'dan farkı bir de mi Allah Teala'nın cemalini de gördü. O da ayrı bir şey. Musa Musa'ya kelam tecelli etti efendim sonra sema ru'yet. Musa'ya ru'yet verildi, İbrahim'e hullet verildi, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve e ru'yet verildi. Ruhiyet göz görüşüyle Mevla'yı gördü. Bu onun da imtiyazı o hiçbir peygamber nasip olmamış. Kelam çünkü Adem Aleyhisselam'da da oldu. Ee, bir hadis-i şerifte Adem Aleyhisselam da e, Nebi miydi diye soranlara Nebi mü hem de Allah'ın kelam sıfatıyla özel mükellemede bulunduğu Çünkü cennette ilk yarattığı insan o. Onun için kelamına mazar olmuş Nebiydi. Dolayısıyla Ad, e, Musa Aleyhisselam'ın e, Adem Aleyhisselam'ın da onunla orada makamda iştiraki var. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haydi haydi var mirat gecesinde. Yani müşterek olduğu peygamberler var. Ama e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip edilen ruhiyet yani cemalini görme dünyada iken yani hayattayken cemalini görme kimseye nasip olmadı. Onun için Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in o noktada da şeriki, naziri, eşi benzeri yok. Peygamberler arasında da yok. Burada Musa sallallahu aleyhi ve sellem'in kelimullah olması Allah'ın kelamını muhatap ve mazhar olmasının özelliği tahsisini diyor İmam Maturidi. Eee Allah Teala ona bir kitap göndererek yazı ile değil, bir de melek göndererek Cebrail Aleyhisselam'u melek vasıtasıyla değil, bizzat kendi kelamına delalet eden bir ses ağaçta halk etti, yarattı. Bak Allah'ın kelamı olsa yarattı diyebilir miyim? diyemem. Çünkü Allah'ın kelamı mahluk değildir. Mahluk diyen kafir olur. Çünkü kelam sıfatıdır. Mahluk yaratılmış demektir. Allah'ın hiçbir sıfatı yaratılmış değildir. Haşa. Zatı var ezelidir. Zatıyla beraber bütün sıfatları da ezelden ebede mevcuttur. Hiçbir sıfatı ona sonradan arız olmaz. Senin benim gibi okumakla mühendis olmaz. E, efendim usta olmaz. Sanatkar olmaz. Sen sonradan kesmediyorsun her şeyi. Anandan doğduğundan beri öğrene öğrene gidiyorsun. Öğlene kadar daha neler öğreniyorsun. allah Teala'nın ilim sıfatı ezelidir. Bütün olan biteni ezelde bilmiştir. Sonradan yeni bir şey çıkınca yeni bir şey bilmez. ilmi artmaz. Anladın mı? Sıfatları mahluk değildir. Mahluk yaratılmış demektir. Sonradan olma demektir. Onun için allah Teala'nın kelamını işitti. Maturidil Eşari'nin size buradaki farkını kısaca özetleyecek olursam Maturidi diyor ki ağaçtan bu ayetler kendisine nasıl ki bir hafız şimdi buradan okuması ile bir harf ve sesle sen de duydun bir ayeti. Musa aleyhisselam da o ağaçtan bir ses işitti. O ses de seste de harf var mı? Var tabi harfle ses beraber birbirinden ayrılmaz. Mütelazimdir. Dolayısıyla ses işitti. Peki o ses mahluk mudur? E mahluk allah Teala ağaçta yaratıyor onu. Yarattığı sesi de o da işitiyor. E o zaman niye Musa Aleyhisselam özel oldu bu kadar peygamberler arasından kelam çıfatıyla? E, ama Allahu Teala onu özel yarattı, vasıtasız. Yani Cebrail Aleyhisselam'la değil, bir e, levhaya yazıp göndermekle değil, bir kitaba yazıp göndermekle değil, efendim... E, Hiç vasıtasız, melek olmadan kitap olmadan hiç vasıtasız Allahu Teala direkt öz zatıyla efendim, araya aracı koymadan kendi bizzat yarattı. Heh. O diğer peygamberlere gelen vahiyler diğer peygamberlerin efendim Sülsümem konuşmuyoruz şimdi. Yani efendim Sülsümemin Sen vasıtasında olanları da buraya dahil. Miracı karıştırmayın. Miraç'taki vahyi karıştırmayın. O vasıtasız Cibril bile giremedi o araya, o devre. Onu konuşmuyorum. Ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve gelen 6000 küsur, 6600 küsur atik kerime'de vasıtalı mıdır, vasıtalıdır. Cibril vasıtasıyla geldi. Onuncu Kur'an'da söylüyor. Nezele bir Ruhul Emin sana Ruhul Emin Cibril indirdi sana diyor Kur'an. alakalbiki kalbine indirdi diyor anladın mı? Ama Musa Aleyhisselam'ın da Tevrat'ı yazılı geldi vasıtalı onu da konuşmuyoruz. Ya neyi konuşuyoruz? Musa Aleyhisselam niye kelam sıfatına mazar ol? Turdağındaki Tuva vadisindeki o ilk peygamberlik için seni seçtim ifadeyi celilelerinde yer alan ilk vahiy ağaçtan gelen nida allah Teala'nın hiçbir şeyi vasıta etmeden bizzat yaratmasıyla Ozum Maturidiye göre e, ne işitti e, Allah Teala'nın vasasız yarattığı kelamına delalet eden sesi işitti. Anladın mı? O zaman bu ne oluyor? E, ses mahluk tabi Allah Teala yarattıyor o sesi ki ağaçtan çıkıyor o ses. Peki Esariye göre Musa Selam ne işitti? Musa Selam Allah Teala'nın zatıyla kaim olan Kadim olan, ezeli olan, mahluk olmayan, yaratılmış olmayan öz zatının kelamını işitti. O zaman ses var mı? İşte onun için Eşari diyor ki ses de yok, harf de yok. Peki ee, o zaman diyorlar İmam Ebu'l-Mali de diyor. eli sünnete göre harf, de, harf ve ses olmayan bir şeyi işitmek caiz midir değil midir? Ehli hakkın mezhebine göre. caizür diyor. Neden caizdir diyor? Neden caizdir diyor? Çünkü şundan caizdir. İşte Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını işitti. Allah'ın öz kelamını sıfatını yani. Zatıyla kaim olan, kadim olan sıfatını işitti. E o da harf ve seslen münezzehtir. Onu işittiğine göre eşar ediyor. E demek ki harf ve ses olmayan şey de işitilir. Bu şu noktada e, anlaşılabilir bir şey. E, demin zaten anlattık. Allah-u cennette görülmesiyle alakalı e, meseleyi de anlarsan. E, efendim Bir tarafta olmayan, bir yönde olmayan, cevher olmayan, araz olmayan, şekli olmayan bir şey görülebilir mi? E, yani şu anda madde boyutunda görülemez. Ama allah Teala bu şekilde yani cennette görülecek mi? Bunlardan münezzeh olarak görülecek. İşte nasıl ki, şu da var ama bir de. Şimdi Allahü Teala cennette müminlerle kelamı olacak. E, ya helal cenneti İşte helalı tüm lazımısınız Bukhari Müslüman say hadislerde cennet eline nidaları var. Cennet eline nidaları var. Dolayısıyla nasıl Allah Teala gördükleri zaman gözle görmeyecekler bütün bedenlerin her hücresiyle e, efendim onu görecek müşahede edecekler İşte mevlânanın da yani nidasını işittikleri zaman cennette de böyle illa harfle sesle işitme anlamında değil kendilerinde idrak edecekler zaruri bir ilim kendini bilmek gibi e, hiçbir şeye lüzum yok. bildirme bildirmel yok. Hani bize size bildirim geliyor ya şuradan buradan. Hiç bir bildirim gelme hücum yok. Kendi kendini onu hissediyor. Ha bu onun için e, imkansız bir şey değil. Nasıl ki cihetten münezze olan zatı görülmesini kabul ediyoruz. E, kelam sıfatında işitmeyi de harften sesten münezze olan işitmeyi de kabul edilebilir. Eşar'ın görüşü de e, uygun. Yaz Eş'arî mahluk olmayan öz zatının zatıyla kaim olan kadim olan kelam sıfatını Duydu diyor. O zaman harf ses yok diyor. Doğal olarak çünkü ke kelam sıfatında maturidiye göre de harf ses yok. Allah-u Teala'nın kelam sıfatı harften sesleminizle Allah'ın ke kendi kelam. Senin işittiğin konuştuğunda harf ses diyor. Onun için diyor ki Allah'ın Celle Celaluhu e, kelamına delalet eden diyor. Delalet eden. Şimdi öz zatıyla kayma olan mana delalet eden diyor. Bu çok ince bir iştir. ama ben aklıma şu geldi şimdi maturi görüşünü takviye açısından mesela ne diyor veyine ahallü minel müşrikine fecir hatta yesmeha kelamallahi burada görmedim önümdeki ileride yok ama eski okuttuğum kayıt okuduğum okuttuğum senelerde taftaza bunlardan kafama kaldı hatırladım şimdi mesela orada da diyor ki şimdi müşriklerden biri senden eman dilerse işte beni bırak veya da işte öldürmeyin beni falan sen ona eman ver diyor öldürtme diyor onu diyor Allah'ın kelamını işitinceye kadar kim e, müşrik e, bu ayette diyor ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar e, müşrik Allah'ın kelamını yani öz zatıyla kaim, kaim olan sıfatını mı işitecek müşrik yani Ama ayette diyor ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar tabi burada maturidinin e, anladığı şekilde anlama zorunluluğu doğuyor çünkü neden Allah'ın kelamına delalet eden ayeti duyuncaya kadar Yani insanı imana davet eden, şirkten vazgeçirmeye davet eden ayetleri falan işitinceye kadar. Ama Kur'an'daki tabir Allah'ın kelamını işitinceye kadar diyor. E Allah'ın kelam sıfatını yani kadim olan, evveli olmayan, mahluk olmayan, zatıyla kaim olan sıfatını mı müşrik duyacak yani? E demek ki orada maturidin dediği mana orada kesinlikle murat edilmesi. Orada eşari de aynı şeye dönüyor. Çünkü neden? E Allah'ın kelam sıfatını nasıl duyacak mıymıştık? Hadi dedi ki Musa Aleyhisselam... Efendim Eşar'ı'ya göre diyorum Musa Aleyhisselam'a özel bir kelam hıtap oldu. E tamam müşriğin başına gelecek iş mi bu? O zaman o ayeti nasıl anlayacağız? O müşrik Allah'ın kelamını işitinceye kadar yani imana davet eden ayetleri duyana kadar adamı müşrik diye yakalayıp hemen paras baltıras şey yapmayın diyor yani. hartte de olsa. Ne olacak? Eman diledi kaldırdı ne diyorsunuz ona şey çekti. Efendim beyaz bayrak çek bilmem ne, elini kaldırır bilmem ne. E, Harpte geldi sana veyahut da sığındı veya kaybettiler. Neyse yani bana dokunmayın diye. Sen ona eman ver diyor, güvence ver yani dokundurma diyor. Ne zamana kadar? Allah'ın kelamını işitinceye kadar o müşrik. E müşrik Allah'ın kelam sıfatını işitemeyeceğine göre maturidinin dediğini anladınız mı şimdi? Allah'ın kelamına delalet eden... Çünkü müşrik neyi duyacak? Ayeti duyacak. Ayet neyle okunacak? Harfle sesle okunacak. Sesle okunacak ya adam duysun. Allah'ın Allah öz zatına ait kelam sıfatını duyamaz ki. İşte onun için Allah'ın kelamına delalet eden ayeti e, işitinceye kadar. Yani ayetleri duyarsa diyor. Müslüman olsa ne ala değilse işte esir ediyorsun vesaire. Zaten Müslüman olsa esir olmuyor falan. Bu durum böyle. Eee İki meseleyi Maturidiş, eri mecburen anlatmak zorunda kaldım. Mümkün mertebe e, ihtilaflardan kaçıyorum. İtikadi konularda ufka benzemez ama burada böyle bir durum var. E, nizal lafsidir. Burada bir çekişme yok. İkisini de kabul etsen ehli sünnetin içinde misin? İçindesin. Ama Mutezile gibi dersen ki orada ağaç dile geldi, ağaç konuştu. Ha Ne Maturidi diyor, ne şey bunu? Batıl. Çünkü burada Allah'ın kelamı diyor Kur'an ve kellem Allah Musa Allah Musa ile tekli iman kol, kelam e, kelam etti diyor Allah kon kelam etti onlar diyor anladım. Dolayısıyla burada ağacın hiçbir sesi yok demin dediğim gibi bir cemaat olan e, mikrofonluktan başka benim yani ses e, e, Allah Teala'nın kelamının oradan duyulması itibariyle onun dışında ağacın hiçbir şeyi yok. yine maturidinin görüşü şöyle kuvvetleşiyor yani düşündüğümüz zaman o zaman ağaç devreye niye giriyor eğer harf yoksa salt yoksa yani eşarini dediği gibi harften sesten o noktada yani o noktada harfsiz e, sessiz bir durumda Musa Aleyhisselam iç aleminde onu hissettiyse e, tabi onu o zaman da bir mineşe carati yani ağaçtan demek ki ağaçtan nü diye nida E nida seslenme. Ağaç bir mikrofonluk yapıyor diyoruz. Mikrofonluk yapıyor diyoruz. Mi? allah Teala o ağaçta yaratıyor. Vasıtasız yaratıyor. Tamam. allah Teala bir, bir bizzat kendi yaratıyor. Vasıtadan melek vasıtası yok. Kitap vasıtası yok. Oradan nida diyor. E demek ki burada bir harf ses olması ağır basıyor. Bu harf ses olması durumunda da Musa selam Allah'ın kelam sıfatını zatıyla kaim olan hayat dilim sevim basar, irade kudret kelam tekvin diye sayarken ki saydığımız Kelam sıfatını mı duymuş oluyor o zaman? Kelam sıfatına delalet eden ayetlerini mi duymuş oluyor? Kelam sıfatına delalet eden ayetini duymuş oluyor. Yani Maturidi'nin görüşü tabii Maturidi bu yani. Ama tabii biz İmam Gazali'nin e, akaidinin metninden gittiğimiz için bu noktada size izah etmiş oluyoruz. Ama bir insan inansa ki Musa aleyhisselam Allah Teala'nın öz zatına ait mahluk olmayan ezeli olan kelam sıfatını Duydu. Harften, sesten, münezzeh olarak. Orada harf ses yok. Harften, sesten, münezzeh olarak içinde o onu hissetti. Bu eli sünnettir. Bunda şüphe yok. Bir insanda inansa ki Musa Aleyhisselam ağaçtan bir ses işitti. Allah-u Teala'nın kelamını, ayetini o ağaçtan allah Teala yarattığı yarattığı bir savt ile ona ulaştırdı. Ağaçtan nida geldi. Ses geldi. Onu duydu Musa Aleyhisselam. Allah'ın özel kelamını, vasıtasız. Bu da eli sünnet. Hiçbir şey yok. Ama bir adam derse ki burada ağaç kendi kendine konuştu. Ağaçtan geldi bu ses. allah Teala ağaça özel bir tecelli yapmadı. Ağaç da onu yaratmadı. O inli sesi direkt kendine ait bir ses. O zaman sen demiş oluyorsun ki mikrofon konuştu kendi kendine. He, o yani hakikaten batıl oluyor. Konuşmaya gerek yok ama. Şimdi demek ki allahu Teala ve izakânet bitirdi fezleke. o sabit olduğu zaman, vezhay kanet sabit olduğu zaman sebet etmek yani lehu Allahu teala için. Ne neler aziz sıfatı bu sıfatlar. Terse ta kaç dersten geriden fezleke şu anda geldi. Hangi sıfatlar? Allah'ın sıfatlarını saydı. Hayat. İlim, sem, basar, irade, kudret, kelam. Burada 10 saydı. Tekvini biz sayıyoruz Maturidiler de de Onu kudretin içinde değerlendiriyor. Şimdi bu sıfatlar Allah için sabit mi sabit? O zaman Allahü Teala kâne e, daim olmuştur. Kâne oldu deme sakın. Oldu diyece Türkçe'de değildi de oldu oluyor. Sakın dük dük mana vereceksin. Allahu Teala hakkındaki kâneye e, öyle nasarayan sorun gibi veremezsin. Ve zâkânet. Sebet et demek. Sabit olduğu zaman lehu allah Teala için hazi sıfatı bu sıfatlar. Kâhne o zaman Allahu Teala daim olur. Bak biz Kur'an-ı Mecid yeni taslit ettik. Evvelce de öyle yapmıştık. İnşallah hazırlanıyor size Kur'an-ı Mecid. Efendi Hazreti Meal-i Şerifi muazzam. Bakın orada. Eskiden beri de öyle yani. ve kani u Kadira. Allah her şeye kadir oldu. Oldu denmez. Ama maalesef bütün Türkçe mealler belki bilmiyorum bizden sonra Ee, ne diyeyim, ne diyeyim, e, örnek alıp da yapmış olan varsa onu bilmiyorum ama bizden evvelki Kur'an-ı Mecid 2006'larda açıkçası e, bakın yani çoğunda oldu diyorlar yani Türkçe'ye tercüme eden müfessirler e, olmuyor oldu deyince Türkçe'de tam onu yazan e, müfessir zat e, onu bilmeyecek adam değil ben onu bir şey demiyorum ama millet ne anları da düşünmek lazım millet ne anlar şu andaki Türkçe'de oldu demek ne demek Değildi oldu. Evvelce yoğdu, var oldu. Olmayan bir şey oldu. Yeni oldu. Oluştu. E şimdi şey, Allah her şeye kadir oldu. E Değildi değil ne zamandan sonra oldu gibi bir şey anlar. Yani şu andaki nesil, şu andaki Türkçe buna müsait değil. Onun için biz hep ne dedik? Allah daima her şeye kadir olmuştur. Allah hakkıyla işiten, hakkıyla gören oldu. Oldu Türkçe'de şu an uygun değil. Kur'an'a mana vermek kolay iş değil. Allah daima hakkıyla işiten ve ziyade göremiş. Daima. Yani ezelden ebede anladın mı? Onun için. Allah için bu sıfatlar sabit olduğuna göre kâne allah Teala daim olmuştur. Daim olmuştur. Yani şimdi kaç dersin fezdekesi bu? Belki hemen hemen 10 ders. Yani sıfatlar bahsine girdiğimizden beri kaç dersi? O 26 ders midir nedir? Onun kaçına bu tealluk ediyor? Ben şimdi bunu hatırlayamam. Ama bütün bu sıfatları sayıyoruz şimdi. allah Teala'nın bu sıfatları var mı var? Bitti kelamla bitirdiği, kelamla bitirdiğine göre Hoca Efendi tekvin nerede diyorsunuz şimdi bana? Biz maturidiye göre tekvini kudretten ayrı sayıyoruz. Çünkü kudret gücü olmak, tekvinde e, var etmek, icat etmek derdi efansleri. İcat etmek şu, ihraçun şey minel adem ile vücut. Bir şeyi yokluktan varlığa çıkartmak. Anladın mı? Şimdi benim e, bu masayı... yapmaya e, gücüm var mı? Sanatım, becerim, bilgim, şey ne bileyim, malzemem, gücüm yani imkanlarım var mı? Var. Varsa bu kudret oluyor. Ama yaptım mı? Yapmadım. Ama bu adam iyi ustadır. Bu adam iyi ustadır. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bu potansiyeli var mı yani? Türkçe şey, Potansiyelde da yani. Kudret dediğim güç yani. Türkçe'si güç. Bunun buna gücü var mı yani? İmkanı var mı? Vardır. Bu kudrettir. Tekvin ne? Tekvin peki yaptı mı, var, böyle bir şey oluşturdu mu, meydana getirdi mi, var etti mi? Ha eserini göster. Bu adam çok iyi mimardır Bir eseri var mı? Yok. Ama beyin olarak, beceri olarak, birikim olarak, e, diploma olarak neyse işte ne, ne gerek sinimleri varsa bunun e, araç gereçleri hepsine sahip. Bu kudret. Gücü var, imkanı var. Peki eseri var mı? Bir şey yapmış mı? Yapmamış. Bu olabilir yani. Şimdi onun için biz e, maturidiler kudretle tekvini ayrı sayıyoruz. Kudret gücü yetmek Allah'ımızın her şeye daima gücü var. Tekvin peki yaratmış mı bir şeyler var etmiş mi? E, var etmiş. Yokluktan beni yokken var etmiş. Mesela. Ben yoktum. Dünya yoktu gökler yoktu yerler yoktu felekler yoktu gezegenler yoktu denizler yoktu say, say Yani sadece dünya değil ki bunun 18 bin alem. Bunların hepsini yokluktan varlığa çıkarttı mı çıkarttı. Ama bunu yaratmasaydı, hiçbir şey yaratmasaydı yine kudreti var mıydı? E vardı. Peki kudreti vardı ama eseri var mı yani? Tekvin sıfatını işletmiş mi? Yokluktan varlığa ihraç etmiş mi? Bir şey çıkartmış mı? Çıkartmış. Tekvin'i öyle görüyoruz. Şey de diyor ki eşariler e yani yedi yeter burada e, tekvin'i bir daha konuşma hücum yok diyor. Neden? Kudretin içinde diyor. Kudret yani gücü var Bu gücü var. İster gücünü kullanır. Bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarır. isterse de o gücünü kullanmaz. O yine o gücüye sahiptir diyor. Yani dolayısıyla kudretin içinde değerlendiriyor. Biz de tekvini ayrı bir sıfat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü neden? Eee Gücü vardır ama gücünü kullanmayıp bir şeyi de var etmemiş olabilir. Peki allah Teala var etmiş mi? Çünkü bu kadar mahlukat, mevcudatın ne varsa hepsini var etmiş. Dolayısıyla eserler ortadadır. Böyle konuşuyoruz. Anladın mı siz? Yani onun için bizim okuduğumuz derste tekvin niye geçmedi diye yani. Biz şimdi sayıyoruz. Hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam. Kaç etti? Yedi etti. Eş'ariye göre yani konuşuyoruz. Biz de tekvini de sağ üstte et. Şimdi imam gazazetleri diyor ki Allah Teala'nın bu sıfatlarını saydım, anlattım. Biz de size anlattık. Hayat hakkında far ıı, diriliğinin ıı, hiçbir şeye benzemediğini, eşsizliğini, sıfatlarını yüce tek tek anlattık. Ilminin, ıı, ve işitmesini görmesi hepsine uzun uzun ders yaptık Dersi bitirdi, getirdi diyor ki madem Allah'ın bu sıfatları sabit olduğunu anladınız mı, anlattınız O zaman Allah Teala kainet daim oldu. Hayyen diridir. Alimen, diri olmakta daim oldu. Ezelden ebede. Alim olmakta daim oldu. Ezelden ebede. Kadiran, gücü, kudret sahibi olmakta daim oldu. Ezelden ebede. Müriden, e, irade sahibi olmakta daim oldu. Ezelden ebede. İradede ne kadar konuştum? Bir iki der konuştum yani irade. Anladın mı? Bir şeyi e, tercih etmek. diye söyledik. Yani dilemek yine Türkçe'de yanlış kaldı, eksik kaldı, bozuk kaldı. O dersi çok üzerine durun. Onun için irade sahibi olmak da daim oldu. Onun için Türkçe tercümesi tek kelimeyle istemek, arzu etmek, dilemek demiyoruz. Bunu çok değiştim. Bu çok yanlış oluyordu bu tercüme. Neden? Çünkü şu andaki Türkçe'de dilemek, arzu etmek, istemek, razı gelmek anlamında kullanılıyor. Halbuki Allah Teala'nın hayrada iradesi var, şerrede iradesi var. Ama hayra rızası da var, şerre rızası yok. Onun için Türkçe'de iradeyi istemek, dilemek, arzu etmek dedince razı geliyor, hoşnut oluyor, memnun oluyor. İçki içilmesinden memnun oluyor mu? Razı mı? Değil. Peki iradesi var mı o işe? E, onun iradesi olmasa o adam içemez ki. Çünkü Allah'ın irade sıfatından geçmese kudrete tealluk etmez. E, kudretinden geçmese Allah yaratmaz. Allah yaratmadığı bir şeyde insan yaratamaz. Biz muhtezile değiliz ki kul fiilinin halıkıdır. Kendi kendi işini kendi yaratır. Zina yaparken kendi o gücü yaratır. Iç, i̇çkiyi kendi gücüyle içer. Yaratmayı ancak Allah'a mahsus. Onun için e, irade kudret olmadan halk olmaz. Dolayısıyla şerre de hayra da iradesi var. Ama hayra aynı zamanda rızası var. Yani namazımızı abdestimize yaptığımız iyiliklere yaptığımız kötülüklere iradesi teallük ediyor. Kudreti teallük ediyor. Yaratması teallük ediyor. Yoksa nasıl yapacaksın o işi? Ama neden? İntihar hikmetine mebniyen? bu noktada rızası var mı rızası yok anladın mı onun için Allah ima mürit oldu yani ezelden ebede irade sahibi iradeye ne mana verdik bak bu derste çıktı bu da bugüne kadar ben hiçbir hocalarımdan duymadığım bir şey çünkü Osmanlı'dan beri gelen tabirler Sibyan mekteplerinde e, irade arzu etmek diye geliyor Sibyan mekteplerinden beri geliyor ama Türkçe'de bunun arzu etmek olsun istemek demektir İstemek de rıza ile eş anlama geliyor. Onun için iradeye biz ne dedik? O dersleri geriyi dinlerseniz orada zurna zıt dedi yer orası. İrade tercih kullanmak. İrade sahibi de tercih. Yani oradaki tabirlerime de bakın. Şimdi tam kelime kelimesine belki aynı şeyleri konuşmuyorum ama aynı manayı konuşuyorum yani. Çünkü ben ezbere konuşmuyorum. Bir şeyleri ezberlemedim. Papağan değilim tabii ki. Eee mana nedir? Tercih. Yani Allah Teala e, Bir şeye tercihini kullanmadan yaratılsın mı, yaratılmasın mı? Var olsun mu, var olmasın mı? Anladın mı? Azap olsun mu, olmasın mı? Bunların hepsi azap oluyorsa da iradesi var, olmuyorsa da iradesi var. Anladın mı? Adam içki içiyorsa da iradesi var, namaz kılıyorsa da iradesi var. Çünkü neden? Bu adamın içki içmesiyle içmemesi arasında tercihi allah Teala Teala kullan, kullanıyor. Yaratacak ya, adam o gücü yaratmasa adam içemeyecek ya. Anladın mı? İçki bulamayacak, içemeyecek, elini kaldıramayacak, boğazından geçiremeyecek, fırsat bulamayacak. Orada irade, kudret, yaratma devreye giriyor. Allah yaratmadığı bir şey olmaz. Peki rızası var mı? Yok. E, peki niye bunu tercih, burada tercihini kullanıyor? E imtihan. Ona içkiyi yaratıyor. E, ondan sonra zemzemi de yaratıyor. İsteyen diyor, Zemzemi iç, isteyen diyor, Zıkkı hiç. E, burada şimdi sana ayet de gönderiyor, hadis de gönderiyor, peygamber de gönderiyor, vaaj gönderiyor, hoca da gönderiyor. Zaten göndermediğine sormuyor bir şey. O ne yapıyorsa yapıyor hayvan gibi toprak olur gider Fetret devri, peygamber görmemiş kitap görmemiş e, hoca görmemiş hiç duymamış helal haram Allah peygamber duymamış bu adamı azap etmiyor ki. Kimlere tebliğ gönderdiyse davet ulaştırdıysa ona seçim hakkını yap diyor. O da e, kul olarak kendi arzusunu e, isteğiyle beraber tabi orada kendinin isteği de var kul çünkü istiyor yani canı istiyor yani. Onu içmen istiyor, yapmak istiyor. Ona göre de sebeplerini devreye sokuyor. rak ısmarlıyor, gidiyor, tekelban oradan alıyor, buradan yapıyor. Efendimiz çilingir masasını kurduruyor, arkadaşlarını çağırıyor, bilmem ne. Ortamı e, hazırlamaya çıkıyor. Burada Allah Teala'nın iradesi e, olmadan bu iş olur mu? Olmaz. O zaman Allah'ın iradesi dışında dünyada bir şeyler oluyor olur. E, kudreti olmadan olur mu? Olmaz. Allah yarat, çünkü yaratacak. Yaratmasa adam nasıl içer? Ama mutezile göre kul... Allah'a göre tenzih edelim diye Allah öyle kötü işleri yaratmaz. E ne olacak o zaman? Kul kendi işini kendi yaratıyor. E kardeşim o zaman sen Allah'a ortak koşuyorsun ki kul kendi istediği şeyi yaratmak gücüne sahip diyorsun aşağı. Yani da yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. Allah tenzih edeyim, takdis edeyim derken ondan sonra Allah şer yaratmaz, şer irade etmez. Ya allah Teala şerre rıza göstermez. Rıza göstermemek başka ama imtihan hikmetine binaen yol vermek başka. İşte Allah-u Teala'nın irade sıfatı var mı? Var. Semiyan, ziyade işitici olmakta daim olmuştur. Basıran, hakkıyla gören olmakta daim olmuştur. Ezelden ebede, sonradan olma bir şey yok. Mütekellimen, mütekellimen, kelam sıfatı, konuşma sıfatına sahip olmakta daim olmuştur. Ezelden ebede, tek bir inkişaf ile, tek bir kelam ile, bütün vahiyleri, bütün O sen sadece peygamberlere gelen vahileri biliyorsun. Her günlüğü, her an, her saniye dünya kadar meleklere devamlı nida var, vahiy var. Herkese vazife var. Sen o onları biliyor musun? Sen sadece diyorsun 104 kitap. Allah Teala 104 kitabı kelam ettik, onu buyurdu. Başka bir şey buyurmadı. Ha şahekiller <gülüyor> olur mu? Olur mu? Hiçbir saniye Allah Teala'nın sıfatlarının devrede olmadığı Kelam sıfatından, hayat sıfatından, ilim sıfatı, benzer ilahde kudret sıfatlarından farklı olan boş kalmış bir an yok. Nasıl anlayacaksın abi? Nasıl anlayacaksın? Neyse ki biz di şey Allah misli benzeri yok. Sıfatlarının da eşi benzeri yok. Onun için anlayamazsın acaba. Anlayamau, şu bilmek, bilmemektir dedi evrar. Haram olduğu bu babta keşfiy-i esrar diyor. Helac-u'n derak el idrak idrak. Sen kendin gibi mahlukları kıyas edip misalendirebilirsin. Bu noktada anlayamadığını anlamak asıl anlayış odur diyor. Sen Allah'ın sıfatlar her saniye kelamdadır. Ee, yani her an bir kelamı var. Külle yevminü ve fişan diyor. Kur'an söylüyor her an, an derken zaman saniye maniye değil yani sahile mal her an yani en küçük zaman Allah'a zaman geçmiyor. Bize göre onu söylüyor zaten. Fişen bir fiildedir diyor. Önemli bir iştedir diyor. E şu, şu an e, anlardan bir an değil mi? Şu anda ben konuşurken kaç an geçti? an derken bile kaç an var içinde Mevla o anlarda neşanlarda, ne işlerde ne fiillerde ne iradelerde ne kelamlarda Aa, sen o ne anlayacaksın muhterem ben anlayamam Rabbimi ama anlaşılamayacak kadar büyük olduğunu anladım kabul ettim Hah, o zaman hakikaten anladın hala detaylandırıp tavsilatlı bir şekilde tam meseleyi kavrayayım dersen kavrayamazsın Nasıl kavram? Sen aklın sınırlı, kalbin sınırlı, beynin sınırlı, zihnin sınırlı, gözün sınırlı, ışığın biraz, biraz fazlalaşırsa gözün kamaşıyor hiçbir şey göremez oluyorsun. Kulağın sınırlı bir gürültü patladığı zaman kulağını sağır ediyor duyamaz oluyorsun. Sen hangi sese gök gürültüsüne tahammül edemeyen bir kulağın var. Güneşi bırak. Şu lambaları bile burada bir voltunu yükseltseler bilmem neyse gözüme bir sıksalar ben burada böyle gözümü kapatmak zorunda kalırım. Hiçbir şey göremem şu ışık biraz voltu fazla olsa. Gözün dayanabileceği bir volt, voltaj var. Volt var. Anladın mı? Ha. Sen bak kavradın, Ha kavradın. Gel sen benim karşıma kaç kilosun? Efendim ne kadar enin boyun? Tamam ben seni kavradım. Tamam kavradım. Ama sen şu kadar olursan benim ağacı kavrayamıyoruz değil mi? Öyle ağaçlar var. 300 senelik, 500 senelik, 600 senelik, benim gibi dört kişi, beş kişi ya böyle iki elini yapsa kavrayamıyorsun. Ben şimdi öyle ağaç var, ben kavrayamıyorum. değil mi? Öyle adam var, adam da kavrayamıyor. Öyle maşallah öyle adamlar var, onlar da kavrayamıyorum. Ha, kavramak ne demek? Sen kolun sınırlı, elin sınırlı. Sen Allah'ın malumatını, aktüratını, kelimatını, manevi det kelimatullah diyor. Allah'ın kelimeleri, kelamları tükenmez. Ve mı? Yeşilcara tine yeryüzündeki bütün ağaçlardan kalem yapılsa. Yeryüzü ne kadar ağaç var? Ee, ağaç erken bir yerden başını çıkaran bitkilerden de kalem olur yani illa büyük ağaç aramıyoruz. Bütün yeşillik, hepsinden kalem yapsa. Belbahrûyûmûdûmin Bütün dünyanın denizlerini mürekkep yapsa, ona da yedi deniz daha takviye ilave olsa, manevîdet kelimatullah hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılmağa kalkışılsa. Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor. Ama Kur'an 6666 ayet sınırlı. Tevrat 1 milyon ayet sınırlı. Zebur'un ayetinin sayısı yok mu? İncil'in ayetinin sayısı yok mu? Kur'an'ın ayetinin sayısı yok mu? E, sayfalar zaten daha kısa. Hani dört büyük kitap yüz suhuf. E onlar daha kısa zaten. Bunların hepsinin sınırı yok mu belli. Kur'an'ın başı sonu belli değil mi Musaf'ı? Ayetin başı sonu belli mi? Hafız okumuyor mu başından sonra kadar? E sade Allah'ın kelamları bunlar mı? Sana diyoruz ki ezelden ebede diyoruz. Allah-u Teala وَاللَّهُ تَعْلَى مُتَكَلِّمُونَ مِنَ الْأَزَلِ اِلَى الْأَبَدِ اَمِرٌ لَا اِنْ مُخْبِرٌ diyor Ömer Nesefi Hazretleri Allah-u Teala ezelden ebede ezel geriye gitsem başı başlangıcı yok. Ebed ne kadar ileri gitsen soru yok. Zaten cennetin de sonu yok, cehennemin de sonu yok o noktada. Ezelden ebede Allah kelam sıfatına sahibi konuşuyor. emirler veriyor, yasaklar veriyor, haberler veriyor. Sen de şimdi diyorsun ki peygamber gitti, son peygamber gitti. 1400 sene küsur oldu. vahiy bitti. Şimdi ne konuşuyor? E senin kafan bu kadar çalışıyor. Şu anda Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala demiyor mu ki şurayı deprem yap? Şu anda Allahu Teala Cebrail'e demiyor mu şuraya rüzgar gönder? Şu anda Mikail Aleyhisselam'a buyurmuyor mu ki şuraya yağmur yağdır şu kadar damla? Şu anda dünyada... Sen sadece dünyayı bile bilmiyorsun. Denizleri kim biliyor? Dünyanın dörtte üçüsü su. Dörtte üçünde neler olduğunu kim biliyor? Dibinde neler olduğunu kim biliyor? Hangi balığın rızkı nerede kim biliyor? Kim kimi yiyecek kim biliyor? Ha abi Bu sadece dünyanın denizi, karası bilmem nesi. E bu bunun altını... Yedi kat dibine doğru. E, peki üstü? Yedi kat semavat. Orada bütün melaike. E tamam 18 bin alem nerede? Gezegenler nerede? On bin alem Allah'ın yarattı. Buralarda neler oluyor? Buralarda neler oluyor? Kulların hepsi Allah'ın kelam sıfatıyla oluyor. Ezelden emedi. Peki ahirette cennette devam etmeyecek mi bu kelam sıfatı? E devam edecek. Sen cennete gideceksin, o cennete gidecek, öbürü cehenneme gidecek. Allahu Teala buyurmayacak mı ki e, Cibril git şunu çıkart cehennemden. Vakti doldu." Allahu Teala buyuracak falan kulumu git bir köşk daha ver." Veya da işte onu Peygamberimiz ziyaret etmek istiyor, git onu ziyaret et. Bunlar hep kelam sıfatıyla değil mi? Bunlar melekler kendi kafasına göre mi yapacak? Ezelden ebede kelam sıfatı devam ediyor. Emirler devam ediyor. Yasaklar devam ediyor. Haberler devam ediyor. Bildirimler yani. ihbarlar Bildirimler devam ediyor. Ama bildirimler bizim hiçbir şey mi? Mitte istihbaratta böyle bir şey. Allah'tan şu anda gelen bir bildirim yok. Mossad da bulamaz. Siyahi de bulamaz. E bütün bildirimler dünyaya ne görüyor? Uzaylılar bilmem neler. şu? Ya o kardeşim allah Teala'nın meleklerle cinlerle dostlarıyla velilere bildirimler devam ediyor ilhamlar devam ediyor rüyalarda bildirimler devam ediyor rüya alemin nübüvvetten bir cüzdür insanlara neler bildiriliyor ha, onun için sen en iyisi sen de benim gibi ben bu işi anlayamayacağımı anladım de kurtul imanını da kurtar tamam mı kardeş? sen ben aciz mahlukleriz şimdi buradaki incelik şu daha size anlatama, anlatamadık Sadede geliyoruz. Sadet şu allah Teala haydır diridir. Alimdir. Halimdir. Kadirdir. Mürittir. Yani irade sahibi. Semidir. işiticidir, Basirdir. Görücü mütekelim bir kelam sahibidir. Tamam. Ama yine mutezileden bir fark burada. Tam bu matur-i beraber el-i ittifak ettiğimi. Neyle? ile? hayati. Hayat sıfatıyla. Şimdi mutezile diyor ki Allah'ın zatından ayrı sıfatları yok diyor. zatı haydır diridir diyor ama hayat diye bir sıfatı yok diyor. Çünkü diyor o diriyse diyor zaten hayat sahibi demektir diyor. Ama biz öyle demiyoruz diyoruz ki müstakil hayat sıfatı vardır. Zatı haydır diridir. Çünkü e, sıfat zat olmaz, zat sıfat olmaz. Birbirinin aynı değildir, gayri değildir. Yani şöyle bir durum var. O sıfat ondan ayrılmaz. Mesela bende bir ilim varsa o ilimi benden ayrı düşünemezsin. Çünkü benden o ilmi söküp de bu duvara yansıtamazsın. Burada bir e, sahne kurup da bir beyaz perde açıp da benim ilmimi buradan benim bildiğimi alıp da benim bu ilim sıfatımı buraya ayrı bir şekilde yansıtamazsın. Bu ilim bende bir ilim varsa zatımla beraberdir. Bende bir güç varsa e, zatımla beraberdir. Benim gücümü ayrı yansıtamazsın şuraya. Adamı buraya koyup gücünü de ayrı yerde çalıştıramazsın. Birbirinden ayrılmaz zatla sıfat. Ayrılmaz ama zat da sıfat Aynı değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır o değil mi? Birbirinden ayrı çalışmaz ama diri, diri olmakla diri başka şeyler. Bilmekle bilen bilen zattır. Şahıstır. Mesela insanda konuşurak. allah Teala'da konuşursak zattır. Bilmek sıfattır. Anladım. Çünkü bazen zat olur yani şahıs olur sıfat olmayabilir. mesela nasıl adam var işitmesi yok adam var görmesi yok hanım adam var felç mesüstü gücü yok ama gücü var adam yok e, bir adamsız gücü nasıl göstereceğim ben bir şahsın bulunmadığı yerde bilgiyi işitmeyi görmeyi nerede gösterebilirim Gösteremem. ama bir adam gösterebilirim sana sağırdır işitmesi yok bir adam gösterebilirim gücü yok Bunu gösterelim. Bir adam gösterebilirim konuşamıyor dilsiz. Gösterebilirim. Ama bir kelam konuşma gösteremem. Nesiz? Şahıssız. Yani çünkü e, sıfatlar arazdır. Araz cevhersiz durmaz. Ama o, o cevherde her cevherde aynı araz olmayabilir. Anladın mı? Tahtanın e, rengi vardır kokusu yoktur diyelim. Her tahtanın kokusu olur mu yani şimdi? Ama ben sana bir koku gösteremem. Bir maddesiz. İlla bir madde olacak ki o maddeyle o kokuyu sana göstereyim. Burada da sıfat zat birbirinden farklı şeylerdir. Şimdi Allah Teala'ya gelince bunu biz kendi yaratılmışlar arasından, kendi bakımımızdan misal veriyorum. Allah Teala'ya gelince celle celaluhu. Allah Teala zatı ezelidir, kadimdir. Tamam. Ama bizde mesela öyle öyle değil. Zatımız, varlığımız, şahsımız ezeli değil. İşte şey ben 57 sene evvel yoktum. 57 sene evvel yoktum değil mi? İşte Anam karnına bile düşmemiştim, yoktum. O noktada benim şahsım var mıydı? Yoktu. Şahsım yokken ilmim, işitmem, görmem, konuşulabilir mi? Hiç mevzu bahsedilemezdi. Ama ben var olduğum zaman, diyelim ki ben 65'te doğdum, 27 Şubat'ta doğduktan sonra benim hemen ilmim var mı? Yok. Anladın mı? Çünkü neden? Sen var, zaten varlığının başlangıcı var, ezeli değilsin. Bir de ilminin de ona göre başlangıcı var. Çünkü neden? Sen var olduğun tarihten itibaren ilmin yok ki. Ondan sonra kulağın işitecek, gözün görecek, büyüdükçe malumat sahibi olacaksın. Anladın mı? Hatta doğar doğmaz görme edebilir. He, duyuyor tabii çocuk hemen kucağımıza düşer düşme ezan okuyoruz. Ee, yani hemen ezana tepki veren çocuk bile var. Yani şöyle Kuran çeviren çocuk bile var aynı gün doğduğu gün. Yani işitme olabilir. Ama şimdi görme hemen doğar doğmazını bazı mahlukat, bazı hayvanlar falan bilmem ne kadar zaman göremiyor. İnsan hakkında tam ben e, saatini dakikasını bilmediğim için konuşmayayım. Ama ilim e, ortada güç. Sineği gözünden kaçırabilir mi? Kaçıramaz. Doğar doğmaz. Sinek ya da üstüne konsa sineği kaçırabilir mi? En basit şey şu hareketler. Yani şunu yapabilir mi? E, yapamaz. E güç yok işte Anladın mı? Ha bir bir gücü var tabi. Doğmuş bir gücü var. Hans'ın karnından çıkarken de bir güç kullanıyor zaten. Ona bir kudret, canlılık vermiş. Hayatı var çünkü. Ama sineği kaçırılacak bir durum yok mesela. Sonra ne oluyor? Kudret kesme diyor, gücü artıyor. İşte allah Teala ezelden ebede mevcut olan yegane varlık sahibi. Onun sıfatlarında artma söz konusu olur mu? Haşa. Eksilme söz konusu olur mu? Haşa. E çünkü zatı ezeli ebedi, sıfatları da onunla beraber ezeli ebedi. Bizim hem zatımız ezeli değiliz. muhtesis hadisiz, sonradanız sıfatlarımızda sonradan sonrası ona göre sıfatlarımızda gelişiyor geliştikçe artış kaydediyor bu sonra bir daha erzeli ömre dönüyor bunamalar başlıyor bin bade ilmin ya, likelle hayaleme ilimden sonra bir şey bilmemeye başlıyor ilim yavaş yavaş ilim sahibi oluyor ondan sonra alçayım oluyor. bunamaya başlıyor bir daha cahilliğe dönüyor oldu bebek gibi ondan sonra altını bezliyorlar tuvalete gidemiyor yaşlandıkça insan Allah cümlemizi o hallere düşmekten muhafaza eylesin Demek ki Allah Teala ile kıyas edilir mi? Haşa kelam misal verilebilir mi? Haşa kel. Onu konuşmuyorum. Ama neyi anlatmak istiyorum? Şimdi benim e, ben diriyim şu an ilim sahibiyim, sen de ilim sahibisin. Herkes bildiğinin alimidir, bilmediğinin ya cahilidir ya talibidir. Neyse yani ben ben hocayım, alimim demin tövbe istiğfarla yanlış yummuş, anlaman yani. İlim sahibisin, sen de ilim sahibisin. Bu kadar bildiğin var. O bildiklerinin sahibisin işte. Bu durumda senin bilme sıfatın, bilme meleken, bilim, bilme kabiliyetin ayrı bir şeydir. Bilen olarak sensin. Ben şimdi sana ilim diyebilir miyim diyemem. İşitme diyebilir miyim diyemem. Ama ne derim? Bilme sıfatının sahibidir. İşitme sıfatının sahibidir derim. Sana işitici derim. Ya da işitme sıfatının sahibi derim. Ama sana Ahmet eşittir işitme. Mehmet eşittir görme. Hamza eşittir güç, kudret. Ya yani bu şekilde bir tabir o Bu itibarla zatla sıfat farklıdır. Ama hiçbir sıfat zattan ayrı gösterilebilir mi? Gösterilemez. Çünkü arazdır, cevhersiz durmaz. allah Teala'nın zatı cevherlikten, arazlıktan haşa haşa haşa. Neyse ki misli, onun istiyor, yok. Onun, Mevla Teala'ya gelmedik şimdi, bizden bir misal verdik. zatla şahısla sıfatları arasındaki farkı anlatmak için Allahu Teala gelince Allah da haydır, hayat sahibidir. Alimdir, ilim sahibidir. Semiudur, işitme sahibidir. Basir'dir, görme sahibidir. müritdir, irade sahibidir. Kadirdir, kudret sahibidir. Mütekellimdir, kelam sahibidir. tamam mı? tamam. Kelam sahibi. Ama neyle bilhayati hayat sıfatıyla haydır. Yani ayrıyetten Allahu Teala'nın bir sıfatı var mı ya yani? haydır, diridir. Peki hayat sıfatı var mı? Var tabi ve vel ilmi alimdir alimdir neyle ilim sıfatıyla yani bilicidir ama ayrıyeten bir ilim sıfatından bahsedebilir miyiz tabi bahsediyor Allah-u Teala Kur'an'a kendini ilimle vasf ediyor sadece alim demiyor ki anladınız mı yani sadece alim ve alim buyurulmuyor ki birçok ayet-i kerimelerde bir diyor bir eğdin diyor gökleri bir eğdin kudretle binatıyor kudretini söylüyor Eid orada kudret masadır. Anladın mı? İşte. Ve kellem Allah'a muhsa diyor mesela. Teklim diyor. Teklim. Teklim tekellüm yani. Sıfat söylüyor. Onun için biz allah Teala'nın mutezile gibi haşa e, zatını söyledikten sonra allah haydır hayat sıfatıyla. A alimdir ilim sıfatıyla. Kadirdir vel kudreti kudret sıfatıyla. Mürittir vel iradeti irade sıfatıyla. Semidir vessem'i işitme sıfatıyla. Basirdir vel basari basar sıfatıyla. Mütekellime mütekellimdir vel kelami kelam sıfatıyla. Yani ne demek istedin ey İmam-ı Gazali? Şunu demek istedim. La bi mücerredi zati. Mutezilenin dediği gibi mücerred zatıyla sadece zatından başka hiçbir sıfatları yoktur. Tek bir tane zatı vardır. O zatıyla... efendim alimdir işte ilim sahibidir irade sahibidir kudret yani bilicidir ayrı bir sıfat konuşmayın diyor allah Teala hakkında hayat ilim sebebi basar diye sıfat saymayın diyor niye peki o sıfatı sayarsan diyor o sıfat da ezeli midir diyecekler diyor o zaman e ezeli diyeceksiniz diyor e ezeli deyince diyor kaç tane ezeli çıktı diyor bahşenin muhtezen kafasına yani allah Teala ezelidir tek o olarak ezelidir peki Allah'ın sen sıfatlarını saymışsın sana Hayat, halim, semim, besar, irade, kudret, kelam, tekvin, sekiz. Bir de sıfatı sübütüye sayalım. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefet ve havadis, kıyam bir nefsi. Kaç oldu? Altı. Ya kardeşim diyor sekiz oradan altı, buradan etti on dört. Bunların hepsi kadim midir diyor? Kadimdir. E kadim dersen diyor bunların hepsine tahtüdü kudeme lazım gelir. Kaç tane kadim yani evveli olmayan kaç tane var? O zaman diyor on sekiz. Bir de Allah'ın 14. Şey, şey, e bir de ihya imate taklit derzik itte diritlemek öldürmek yaratmak rızık, sıfat ve izafiye var. efal al diyelim. E ne oldu? 14. Etti 18. Bir de zatı var diyor 19. Kaç tane ezeliği var ebedi var diyor? 19. Ya 19 tane ezeli ebedi olur mu diyor? Mütezillerin man kafalığını görüyor musun? Man kafalığını. Bu kadimler çoğaldı diyor. Onun için Allah'ın zatı tektir diyor. Alim de odur, mürit de odur, kadir de odur. E, kudret sıfatı da var diyorsun. Ya şimdi sıfat ayrı konuşma diyor. O diyor zatında dümün demiştir diyor. Zatı tek var diyor. Sıfatlara ayrı yok diyor. <gülüyor> Yahu kardeşim. Ne diyor kasiddede Bedül Emal'de? Sıfatü zat vel ef'âli turan kadîmâtüm nesûnâ tüzzewâli. Zat sıfatları bu demin saydığım on dört. sıfatları saydığım dört Onlar tekvini de fiyat sıfatına koyuyorlar. En nihayetinde 18. Bunların hepsi de diyor kadimdir, evveli yoktur. Ne demek? allah Teala'nın var olup da ilimsiz olduğu bir zaman olur mu? E Madem varlığının başlangıcı yok, ilim sıfatının da başı başlangıcı yok. Onu demek istiyoruz. allah Teala var olup da kudretinin olmadığı bir zaman olabilir mi? Ama bizim var. Yeni doğduğumuzda kendimiz varız. Ama küçüğümüz var mı? Küçüğümüz yok işte. Ama Allah Teala ezelde enebe de var. E hiç kudreti olmadığı bir dönem var mı? Yok işte. Şimdi 13'ün e, diyor ki, "Labi mucerratüzel. Allah haydır, diridir hayat sıfatıyla." 13'ün e, zatıyla e, demiyoruz. Bütün sıfatlar Allah için sabittir ama sırf zatında mündemiç olarak değil, hayat sıfatını ayrı konuşarak Niye hayat sıfatını ayrı konuşuyoruz? Çünkü Allahü Teala ayetlerinde ve Habibine bildirdiği hadis-i şeriflerinde kendisini hayat sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Kelam sıfatla müttasif kılmıştır. Semi sıfatla müttasif kılmıştır. Bütün Kur'an'da, sünnette bu sıfatları ayrıyetten zikrediyor. El-Halalul Halku emru halk diyor. Bak halk yaratma diyor. O zaman el halikudur. Vallahu'l haliku. Halikudan başka geçmezdi el-halqu diyor. Halk sıfatını kendine nispet ediyor kurban olduğum Allah. Sadece yaratıcı diye ismini geçirtmiyor. Sıfatını da geçirtiyor Kur'an'da. Sen niye sıfatlarını görmezden geliyorsun? Ya kardeşim sıfatlar da ezelidir, ebedidir dememiz lazım. Tabii ezelidir, ebedidir. O zaman çok kadim lazım geliyor. Özetle. Muhtecelenin anlamadığı, kafasılık ettiği nokta şudur. Efendim. allah Teala'dan başka zatı itibarıyla kadim yoktur. Bu itibarla kudemanın, kadimlerin, ezelilerin, ebedilerin ikilenmesi, üçlenmesi, on sekizlenmesi lazım gelmiyor. Çünkü eğer biz hayat sıfatını e, ayrı bir zatta mülaza etseydik, ayrı bir zat olarak mülaza etseydik, e, allah Teala'dan ayrı deseydik, munfasıl deseydik, Anladın mı? O zaman kudema'nın taaddüdü lazım gelir. 18-19. Ama biz ne diyoruz? Hayat sıfatı kimle kaim? Allah-u Teala'nın zatıyla kaim. Çünkü zaten hiçbir sıfat zatsız kaim olmaz. İnsanda bile öyledir. Çünkü sıfat arazdır. İnsan için konuşuyorum ha bu lafı. Sıfat arazdır. Ceversiz durmaz. allah Teala hakkında sıfat zat ne cevher ne araz. Haşa haşa. O cevher araz maddeye mahsus bir şey. Demin anlattığım gibi. Şimdi allah Teala'nın hayat sıfatı E, zatıyla kaimse. E, işitme sıfatı zatıyla kaimse. Bütün sıfatları saydık deminden beri 18 tane sıfat diyelim ki fiiller. Bu 18'in içinde 99'da da var. esma ı manaları da bir noktada sıfata rücu eder. Daha nice Allah Teala'nın fiilleri, Allah Teala'nın fiilleri. Şimdi bir tekvin. Tekvin var etmek. icat etmek demektir. Yani yokluktan varlığa çıkartmak. Şu anda allah Teala'nın yokluktan varlığa çıkarttıkları şeylerin ne kadar sayısı var? Yani şu anda sayamayız ki mahlukatı, mevcudatı. Dolayısıyla onların hepsinden allah Teala bir isim bir sıfat alıyor. Onu konuşmuyoruz. O onların altında mündemiş. Anladın mı şimdi? Şimdi allah Teala bütün canlıları yaratandır dediğin zaman. Bunun altında ne var? Balıkları yaratandır da var. balıkları yaratandırın altında ne var hamsi balığını yaratana kadar gidiyor ondan sonra e, istavritede gidiyor yani bir balık türü ne kadar sen o ne kadar balık türü varsa balıkları yaratan canlıları yaratandırın altında insanlar var balıklar var Kuşlar var, türler var, neviler var, o türlerin altında fertler var, cinsler var, cinslerin altında tü, yani tü, fertler var. Fertlere indiği zaman kaç tane hamşi balığı var. Yani bütün bunları yaratandır, onu konuşmuyoruz. Onun hepsi tekvin sıfatında mündemiştir. İnsanlar var, insanların içinde Arap var, Acem var. Acem'in içinde 72,5 millet var, onun içinde şu var. Bir Türk milletinin içinde kaç tane soy var kaç tane boy var kaç tane şive var değil mi oğuzlar şunlar bunlar misal böyle gidiyorsun ee, Dolayısıyla Allahü Teala canlıları yaratandırdan gidiyorsun insanlar canlı o canlıların türlerine oradan onların açılımlarını Allahu Teala bütün varlıkları yaratandır Varlıkları deyince cansızlar da giriyor. O zaman dağlarda gürüyor. E, efendim e, balık şey balıklar canlı da efendim ağaçlarda giriyor. Ağaçlar bitkisel hayat söz konusudur ama bir öbür manada balık gibi kendi kendine kapurdanan bir hayatı yok. Onları birbirinden ayıralım yani. E, bitkilerin e, bitkisel hayatıyla e, benim canlılar dediğimin yani balık da olsa, çekirge de olsa, sinek de olsa en ufak bir sineğin bile kendi iradesiyle hareketi var. Ama bitkinin kendi iradesiyle hareketi yok yani. Rüzgar eser oradan oraya o başka yani. kendi. Ama bitkisel hayatı var nedir? Gelişiyor, büyüyor yani. Var bir şey. Kaya büyümüyor mesela. Kaya durduğu yerde duruyor. Devamlı büyü, büyü, büyümeze yani, Artmaz. Ama bitki büyür mesela. O bitkisel hayat deniyor ona. O ki canlılar dediğimde bitkiseli kastetmedim de. Hangi çeşite girersen hepsini yaratan Allah. Bunların hangisine girersen üst başlık. Üst başlıktan bir alt başlık ondan bir alt başlık ondan bir alt başlık Anladın mı? Bir bitkilere gir bakayım. Kaç çeşit bitki var dünyada? Bir de bunun türleri, bir de bunun fertleri. Fertleri ne demek? Tek tek. Kaç tane efendim fındık var? Fındık ağacı var. Taneyle. Ha onlara Hepsini yaratan Allah oradan bir isim alır, hepsinden bir sıfat alır. Her an bir şandadır. Sırrı tecelli eder. Onu O manada konuşmuyorum ama ben bunların hepsinin ruju ettiği nokta Tekvin sıfatındadır. Yaratma konuları. Adem'den vücuda ihraç yani yokluktan varlık sahasına çıkartma. O noktaya geldiğini hepsinin toplandığı hani böyle şimdi yapıyorlar ya böyle açılımlar işte ekranlarda şamalar yapıyorlar. Oradan oradan oradan oradan da geliyorlar. Hepsi bir noktadan çıkıyor, açılıyor. Sonra nereden toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor? Bir noktaya geliyor ya çıkış noktasına. O Tekvin sıfatıdır. Yaratmakla ilgili konu Tekvin sıfatıdır. Bütün bunların, bu sıfatların, bu sıfatlar kiminle kaimdir? Allah Teala'nın zatıyla kaimdir. O zaman zat olarak, zat olarak, zat efendim, kendi ezelden ebede kaim olan zat kaç tanedir? Ezelden ebede mevcut olan zat kaç tanedir? Bir tane. Başka kadim olan zat yok. O zaman mutezilenin dediği mahzur ve sakınca e, doğmuyor. Neden? E, yani e, Allah'tan başka kadimler çıkartıyorsunuz. Gelin. Ne kadimler çıkartıyorsunuz? 18-19, 18 tane diyelim sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye, sıfat-ı hepsi kadimdir. Ama hepsi de kendi başına kaim değildir. allah Teala'nın zatı mücerret zat dediği, mücerret zatı ile kaimdir. Dolayısıyla zat olarak kadim olan bir tanedir. Bir tane kadim olan zatın 18 tane kadim olan sıfatları vardır. Bu 18'in altındaki açılımlar ne 18 bin ne 18 milyon ne 18 milyar trilyar katır trilyar sayılar biter. Onların açılımı bitmez. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. Ama döndükleri zat itibariyle hepsinin rucu ettiği Sıfat itibariyle 18 sıfata diyelim biz toparlanıyor bu iş. Bu 18 sıfatın hepsi kadimdir ama zat zatıyla kaim değildir. Hayat sıfatı kendi başına duran bir şey değil. Hayat sıfatı Allah'ın zatıyla kaim olduğu için kadimdir. Çünkü o sıfatı zattan ayıramayız. Zatı o sıfatsız düşünemeyiz. Şimdi bu el-i sünnetin şu lafı okuduk okuttuk. Belki de bugüne kadar da anlamamıştım. Şu anda size anlatayım derken Mevla ilham ediyor, anlaşılıyor. Şu söz çok acayettir. Nedir o? Ee, sıfatlar, Teala sıfatları zatının ne aynıdır ne gayridir. Bunu ben okudum, okuttum. 40 senelik e, tedris, tederris hayatım var. Ne 40 kızım fazla da yani. 57 yaşıma göre düşün yani şimdi. 9-10 yaşımızdan beri bu işleri konuşuyoruz ama hadi diyelim 12'den sonra başladık hakaret metinlerini bir şeyler okuma 12'den yana olmuş 45 sene anladın mı bugüne kadar bu şekilde dersen anlamadım size bir şey anlatayım derken Allah bana da anlatıyor onun için biz burada ders yapıyoruz va sohbet yapmıyoruz yani ders okutmanın bereketidir şu anda ben de bunu açılımlı bir şekilde anlamış oldum şimdi Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır Bunu ki, gayrıdır aynı değil. Aynı değil şu demek bilenle bilmek bir midir? Bilen zattır. Bilmek sıfattır. Bilen bilmek olmaz. Bilmek bilen olmaz. Sıfat başkadır, zat başkadır. Aynı değil o demek. Gayrı değil ne demek? Gayrı değil şu demek. Gayrı dersen başka bir şey olarak onun kendi başına durabilmesi lazım. Peki hayat sıfatı O hay olan zattan ayrı düşünülebilir mi? Ayrı kendi başına kaim bir mana olabilir mi? Durabilir mi kendi başına? Düşünebilir mi? Düşünülemez. İlla o hayat sıfatı neyle düşünecek? allah Teala hay olan zatıyla birlikte düşünecek. Onun üçünde gayrı değildir. Aynı değildir çünkü diri başkadır, dirilik başkadır. Ama e, efendim, gayrı değildir. Niçin gayrı değildir? Gayrı olabilmesi için, ...kendi başına durabilmesi lazım. İşte gayri dersen... ...mutezilenin dediği sıkıntıya düşmüş olursun. Teattüdü dema lazım gelir... ...kaç tane kadim var diyorsunuz... ...Allah'tan başka kadim yoktur diyorlar. Biz de diyoruz ki Allah'tan başka kadim yoktur. Ama Allah öyle bir kadimdir ki... ...18 kadim sıfata sahip olan... ...tek bir zatı kadimdir. Anladın mı? allah Teala... ...kadim olan zat sahibi olarak... ...zat olarak tek bir kadim zattır... 18 kadim sıfata sahiptir. Eğer biz 18 kadim sıfatı var zattan ayrı deseydik o zaman Allah'tan gayrı kadimler çıkartıyorsunuz demelerine yerleri olurdu, mahalleri olurdu. Ama şu anda anlamadıklarından böyle konuşuyorlar. Böylece allah Teala'nın Kur'an'da kendisine isnat ettiği, ispat ettiği sıfatlarını yok sayıyorlar. Zatında mündemiştir ayrı olarak sıfatı konuşmayın diyorlar. Bu da ayet ve hadislere düştüğünden akıl ve mantık çerçevesinde bir değerlendirme ama ben çok mantıksız buluyorum. Göya muhtezile akıllı mantıklı giderler. ayet hadise çok uymazlar akılla mantıkla giderler derler ama ben çok akılsız ve mantıksız buluyorum. Çünkü bunu anlamayacak ne var ya? Hayat sıfatı zatıyla beraber devamlı var. E, zatı ezeli ise bu sıfatı da ezeli. Ama bu sıfatı ayrıyetten konuşmamız lazım. Neden? Zat başkadır, sıfat başkadır. Diri olmak başkadır, diri olan başkadır. Diri olanla diri olmak bunu anlamayacak ne var ya? Ne bileyim ben işte Allah anlatırsa anlatıyor, anlatmazsa da kurban olduğum ilimle, hocalıkla da olmuyor. Adamlar Allameycan şu anda da <gülüyor> maalesef e, ilahiyatların çoğu bu mutezileye kail olmuş ama bu benim anlattıklarımdan anlayacak kadar. Acaba bu benim şu anlattıklarımı dinleseler Anlayabilirler mi? İlahiyat talebelerini söylemiyorum. İlahiyat talebeleri anlarlar. İlahiyat talebeleri anlarlar benim bu anlattıkları mı İlahiyatta ders veren mutezile kafalı, mutezile kafalı doçentler ve profesörler. Acaba benim şu anlattıklarımı anlayacak melekeleri var mı? Soru ünle. Allah Teala kaymaktan, Elüşnet itikadından zerre kadar in inhiraf etmekten cümlemizi muhafaza erisin. Haftaya giderse derste buluşmak üzere Allah'ımızın fiilleri bahsine geçmiş bulunuyoruz. Bu dersinde hakkını verelim dedik. Yarım saat konuşacaktık. İnşallah demeyince tabii ki bir buçuk saate yaklaştık. İnşallah demezsek olacağı buydu. Ama bu derste dedim ki bu derste hiç konuşulacak bir konu yok. Birkaç satırla efal bahsine geliyor. Bu 20 dakikada da bu mana verilir. Ama verebilirdim de 10 dakikada da verebilirdim. Ne siz bir şey anlardınız ne ben bir şey anlardım. Şu derste 1 bir, bir saat 20 dakika kadar e, yaptığım derste ders dışı hiçbir konuya girmedim. Ki ben girerim yani biliyorsunuz. Acayip girer çıkarım yani. Hiç, ders dışı hiçbir konuya girmedim ve bu derslerde de ders dışı konulara girmemeye özen gösteriyorum. Ne zamandır? Baştan beri değil de ne zamandır gösteriyorum. Neden? Siz itikadi bir konuyu dinlerken ya arada da onu anlatıyor bunu anlatıyor kıssadan hisseden efendim bu derslikten çıkıyor deyip de e, soğumayasınız. Çünkü ilme merak olan bazı insanlar var. E, sohbette başka konular yine malayani yani değilse de biraz onları gevşetiyor. Bu sefer konu uzuyor. O ders e, derslikten çıkıyor anladınız mı? Onun için basıyla sonu denk geldi elhamdülillah. Bundan sonraki derslerde bu minval üzere devam edecektir rahman Rabbim Teala bizlerden hoşunu ifade etsinlerden hoşunu istifadeler nasip eylesin. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle her birerlerimize yaşadığımız müddetçe bu itikad derslerini efendim vesair bütün ilmi, tefsir, hadis, fıkhı, akayi, tasavvuf derslerini dinlemeye, anlatmaya, okumaya, okutmaya, yazmaya cümlemizi muvaffak eylesin ilimsiz, zikirsiz, itikadsız. Biz diri kalmaktan muhafaza eylesin, mahrum olanlardan eylemesin. Amin, amin, amin. Hurma Ta ve Ya sallallahu aleyhi ve sellem teslimen كثيرا الحمد لله رب Amin.